Oh yeah. Çıkkastet. Merhaba Kainat Bugün 12 Haziran Pazartesi Yıl 2017 Ay 6 Gün 163 Hızır 38 1438 Hicriye Ramazan 17 1433 Rumi Mayıs 30 Çevre Koruma Haftası Günün Tarihi 71 Yıl Önce Bugün 12 Haziran 1946'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kurulmuştu Günün Sözü Malını Kaybeden bir şey kaybetmiştir. Onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Göğüte. Günün ikinci sözü. Ne üstün zeka, ne hayal gücü, ne de her ikisi birden bir dahi yaratmaya yetmez. Yeter, özür dilerim. Sevgi, sevgi, sevgi. İşte dehanın ta kendisi budur. Wolfgang Amadeus Mozart Büyük Saatli Marif Takvimi Kes, açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Bendeniz Ömer Madra, Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Bugün açılışımızı Computer Love, Bilgisayar Aşkı adlı parçayla yaptık. Baranescu dörtlüsünden dinliyorduk. Bir bölümünü çalabildik ama neden bunu çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'ndan okuyalım. Kadınlar <Gülüyor> Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Ada'nın Yaşları 18 yaşındayken öğretmeninin kollarında kaçar. Yirmisinde ev işlerine karşı meşhur beceriksizliğine rağmen evlenir ya da evlendirilir. Yirmi birinde kendi inisiyatifiyle matematik mantığı öğrenmeye koyulur. Bunlar bir hanımefendiye uygun işler olmasa da ailesi onun bu kaprisini kabullenir. Bu şekilde aklı belki de yerine gelecek ve mahkum olduğu baba mirası delilikten kurtulacaktır. 25'inde at yarışlarında para kazanmak için olasılık teorileri üzerine kurulu asla yanılmaz bir sistem icat eder Ailenin bütün mücevheratını bahse yatırır, hepsini kaybeder 27'sinde devrimci bir çalışma yayınlar Kendi ismiyle imzalamaz zira bir kadının bilimsel bir esere imza atması olacak şey midir? Bu eser onu tarihin ilk program yazılımcısı yapar tekstil işçilerine müthiş zaman kazandıran bir makineye komutlar yüklemek için yeni bir sistem geliştirmiştir. 35'inde hastalanır, doktorlar histeri teşhisi koyarlar, aslında kanserdir. 1852'de 36'sındayken ölür. Yüzünü hiç görmediği babası, şair Lord Byron da bu yaşta ölmüştür. Bir buçuk asır sonra ona duyulan saygıyı göstermek için, Bilgisayar program dillerinden biri Ada diye adlandırılır. Kadınlar Eduardo Galiano Çeviren Süleyman Doğru Serleyenci Don't believe it Take a look at the one Lovelace Kontesi diye de bilinen Ada'dan bahsettik. Son derece ilginç bir şahıs. Bu tarihin en önemli, ilginç kadınlarından biri öncü. Kendisiyle ilgili olarak Güven güzel derinin Açık Bilinç Programı'nda da Mart ayında yanılmıyorsak değil mi bahsetmiştik. Üzerinde konuşma fırsatımız olmuştu. Evet, şimdi günün tarihine de bakalım. 1939'da bugün Doktor Cyclops, Tepegöz, Tepe Tepegöz ilk korku filmi 3 şeritli teknik alır. Tekniğine uygun olarak Paramount stüdyolarında çekime başlamıştı 1939'da. 1942'de de ondan 3 yıl sonra Anne Frank, An Frank daha doğrusu 13. doğum günü münasebetiyle bir e, hatıra defteri, günlük günlük hatıra defteri sahibi olmuş. Kendisine vermişler bir günlük defteri tarihe geçecektir. Çünkü Nazilerin e, Holokost Hollanda'daki Holokost'un bir parçası olarak saklandığı yerden kaçırılacak yani ele geçirilecek ve sonunda kendini kamplarda telef olmuş bulacaktır. Ailesiyle beraber. Ailesiyle Neyse, beraber. Bir günaydın diyelim. İyi ki doğdun da diyelim. Evet, günaydın. Flemenkçe iyi ki doğdun ne demek biliyor musunuz? Hayır. Kelliköp fier yardak. Telaffuzuma güvenmediğiniz gibi baktınız. Hemen bir sağlamasını yapayım. Bu yeni buluşun. Benzemiş değil mi? Çok aynı olmuş. <gülüyor> ee, sen tabii şeyden de esinlerinden Evet Lovelace'den birdenbire. Onun eseri. <gülüyor> Hadi ikisine de günaydın diyelim o zaman. Evet ikisine birden günaydın diyelim. Şimdi başka bir kadına geçiyoruz. Günün haberlerine e, Britanya seçimlerinde muhafazakar parti çoğunluğu sağlayamadı. Ters kaplumbağa oldu. Theresa May tam anlamıyla kumarı ters tepti ve bütün onu destekleyen Jeremy Corbyn'e e, hakaret, küfür, küfrün bini bir para olan, yaldıran gazetelerde bir anda döndüler ve kelime oyunlarıyla mayday, mayday diye imdat imdat sesleri ya da terezas dismay yani üzüntüsü filan gibi kelime oyunları yaparak şey yaptılar, Britanya seçimlerinde başbakanın üzerinde baskı A ağırlaşıyor. Yani bir anda da dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak demek de tam olarak bu ne olsa ki bu durum e, söylenmesi gerekiyor galiba. Şimdi dub diye bir parti var, Demokratik Birlik Partisi, Kuzey Democratic İrlanda'da. Unionist Union. Evet. E, kendi bu parti, parti. E, iklim değişikliğine karşı iklim değişikliğinin olmadığını söylüyor, büyük bir yalan olduğunu söylüyor kadın hakları diye bir şey olmadığını söylüyor. Eşinsel evliliklere de tamamen karşı, karşı. olduğunu söylüyor. Şimdi bu DUP'la beraber aynı koalisyona aynı şeyde e, hükümet kurma derdinde. Dahası İrlanda'da savaşı da yeniden başlatmak niyetinde. İRA'ya da karşı her şeye karşı bir parti Şimdi toplumsal muhalefeti görür <gülüyor> koalisyon yapacağız demiş koalisyon oldu demiş başbakan M'in bir sözcüsü fakat hemen arkasından DUP, Demokrat, Demokratik Birlik Partisi, yok henüz görüşmeler devam ediyor diye bir ters kaplumbağa durumu daha olmuş. Tam bir şey yaşanıyor. Rezalet. E, kafa yani M açısından. açısından evet. E, çok kafa karıştırıcı açıklamalar demiş BBC Türkçe bundan. İki puan farka indi sadece. Çoğunu sağlayamadı ve Jeremy Corbyn de e, mesela şeyde Corbyn hala başbakan olabilirim diyor. Başka diğer partilerle koalisyon yaparak büyük kazanç. 1945'ten bu yana en büyük kazancı sağladı. 68 yaşındaki 68 kuşağının mensubu e, Jeremy Corbyn ama ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım bu sabah gelen haberle beraber kendisi bir Osmanlı torunu Rus olan Boris Johnson'ın başbakan olacağını, TRS-M'yi devirerek iktidara geleceğini düşünüyordum ama kendisi de TRS-M'ye destek veren bakanlar arasındaymış ipisi evet. Türkçe'de yazıyor, TRS-M'yi destekliyorum demiş Twitter'dan yaptığı açıklamada güvenmenin tam olduğunu, güvenmenin evet. tam olduğunu söylemiş, çok yerinde yani Diğer o da Trump demiş. gibi başka bir soytarı figür zaten Çıktı ortaya. Fakat enteresan olan şey şu. Özgür Mumcu da ilginç bir şeye dikkat etmiş. Cumhuriyet gazetesinde. Cumartesi günkü yazısında. 2 Temmuz 1988 tarihli Cumhuriyet'ten bir haber var. Okuyalım mı? Lütfen. 88 epey olmuş değil mi? Evet. Ana Muhalefet İşçi Partisi milletvekili Jeremy Corbyn tarafından hazırlanan ve ilk siyah kadın milletvekili Dayen Abot başta olmak üzere ilk aşamada 32 kişi tarafından imzalanan önergeye en az 60 imza daha atılacağı sanılıyor. Bu önergene Genel Evrenin İngiltere'yi ziyaretini benimsemiyoruz. Ziyaretin Türkiye'de de, Türkiye'de demokrasi olacağı olduğu şeklinde yanlış bir kanı yaratacağı görüşündeyiz. Kendisinin 1980 askeri müdahalesini yaptığını, binlerce sendikacının hapsedilmesine neden olduğunu, Kürt halkına karşı bir savaş yürüttüğünü hatırlatıyoruz demiş önerge. Ayrıca bütün siyasal tutukluların serbest bırakılması ve Türk halkı için sendikal ve siyasal özgürlük garantisi verilmesi isteniyormuş. Jamie Corbyn böyle bir biri. Bugün itibariyle tam 29 yıl önce demiş bunu. Evet. Müthiş değil mi? Evet. 29. yıl yıldönümü vakti gelen son dalga başlıklı yazısında bundan bahsediyor Özgür Mumcu Başka, Başbakan May'in üzerinde acayip baskı var ne yapacaksın şey, şimdi gözleri kan çanağına dönmüş ağlamaktan makyaj üstüne makyaj yapmak zorunda üzülmüştür tabi. Hillary Clinton ne yaptı? hiç dışarı çıkmadı hiç görünmedi ama böyle bir şansı yok May'in çünkü kendisi halen başbakan o yüzden e, makyajla beraber de olsa dışarı çıkıp kendi yüzünü göstermek zorunda sevenlerini. Evet fakat e, eski Maliye Bakanı, milletvekili George Osborne'dan meme bir eleştiri gelmiş. Kendisi yürüyen ölü bayan demiş. Bayan mı demiş? Evet, Duyulması Türkiye'de. Dead, gibi dead woman, hayır, dead woman walking ha, demiş. Iyi. Ben çeviremedim, beceremedim. Yürüyen ölü kadın peki öyle diyelim ee, onun, onun için de bir güzel şarkı çalabiliriz şimdi yani şeyin e, İngilizlerden çalmak isterdik ama çok biraz sert geldi bana bu beste aslında Dead Man Walking bestesi e, çok ünlü şarkıcılar tarafından besteciler seslendirilmiş ama ben Amerika'dan e, bir şeyle gidelim diyorum yo bu Boss'tan geliyor. Bruce Springsteen'den. There's a pale horse coming. Yürüyen bir ölü kadın. Evening Standard gazetesinin şimdi editörüymüş Osborne. Osborne. Ayrıca muhafazakar partinin milletvekillerinin May'in genel seçimdeki başarısızlığını kabul etmemesi karşısında da öfkeli olduğunu dile getirmiş. Bu ne demiş ya? Rezil, rüşva olduk. Hayal kırıklığı Ez, işte Ezici çoğunluk bekliyorlardı. Şimdi yok. Ezildiler. İçişleri Bakanı yalnız ne ölü kadın demiş. Bence May harika bir lider ve umarım kalır demiş. <gülüyor> artık Britanya'nın durumu parlak değil. David Bowie'den çalamadım. Çok sert geldi bana sabah sabah çalmak için. Asıl şarkının bu güzel Parçanız Parçanızını tekrar söyleyebilir misin? Dead Man Walking film işte. İrlanda'da hı -hı, geçiyor hı. malum. Çok güzel de bir film. Bu onun. İrlanda'da mı geçiyor? Aşağı, evet. Amerika'da değil mi diye? Dead Man Walking. İdam olmaya idam, idam edilecek adam. Evet, tabii, bir adamın hikayesiyle. Hmm. İşte böyle bir durum. 650 üyeli avam kamerasında parlamentoda muhafazakar parti yüzde 42 oyla 318'e işçi partisi de yüzde 40 oyla 262 milletvekiline ulaştı. Diğerlerini saymıyorum artık Çoğunluğu sağlamak için gereken koltuk sayısı 326 sandalye sayısı Dolayısıyla 8 milletvekiline ihtiyacı var Muhafazakar Parti'nin O da 10'unu e, işte şeyden alıyor 2 fazlalığı olacak Nasıl Eğer bu Faşist Kuzey İrlanda Partisiyle Dupl Dupla yapabilirse Johnny Cash'ten de varmış bu arada Efendim Johnny Cash'ten de varmış ''Deadman Walking'' yok. ''When the man comes around'' to, pardon. Evet yani Jeremy Corbin'in 29 yıl sonra bir kez daha e, gündeme gelmesi yani bizim açımızdan Türkiye açısından çok önemli çok hoş bir yazı yazmış Mark Weisbrot Center for Economic and Policy Research diye bir şey var Washington DC'de yayın yapan daha doğrusu çalışan bir sivil toplum kuruluşu ekonomik ve politik araştırmalarında diyor ki yani Labor Manifestosu, İşçi Partisi Manifestosu Corbyn'in inandığı şeylerin ardında durma becerisine sahip olduğunu gördüler ve çok büyük bir fark etti bu diyor. Yani etkili bir siyasi silah olabilir gerçekler diyor. Ve yani bu merkeze kaymış neoliberal yeni işçi partisi Tony Blair'le başlayan evet, 97'li Blair yaptığı karşı devrim diyelim. Onun çöküşünü ortaya koydu bu birincisi ikincisi Tony Blair'in senin de biraz önce sözünü ettiğin andığın Tony Blair'in son derece e, halkın desteklemediği dış politikası özellikle de Irak savaşında kitle imha silahları var aman 45 dakikada vuracaklar filan demişti ve bütün onun üzerine dayalı yalanları da sattı üçüncüsü de en önemli derslerden bir tanesi de Corbyn'in bu geri dönüşün, gerçekliğin geri dönüşü olarak niteliyor Mark Weisbrot. Yani genellikle politikanın savaş gibi ilk gerçekler ölür ya, politikada da e, baya farklı bir etkili bir silah olduğunu gösterdi ve Manchester'daki o korkunç terör saldırısından sonra Corbyn, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim kampanyası sırasında bir politikacının asla söyleyemeyeceği bir sözü söylüyor diyor. Pek çok uzman, bizim istihbarat ve güvenlik servislerimizdeki şeylerde, uzmanlar da söyledi. Savaşlarla hükümetimizin desteklediği başka ülkelerde ve terörizm arasında, buradaki terörizm arasındaki bağlantıyı kurmak lazım dedi ve Afganistan başta olmak üzere Libya, Irak ve şimdi de Suriye'deki bağlantısını kuvvetle eleştirdi. Bir anket var, çok çarpıcı bir anket yani yüzde 70 bağlantılı olduğunu düşünüyormuş Britanya halkına dış politikaya blowback olduğunu yani Hı. burada Chris Stevenson da söylediği gibi etki tepki meselesi yani evet bunlar ezdikçe bastırdıkça bunların öldürdükçe ailelerini paraladıkça onlar da terör olarak iade ediyorlar. blowback diyor. Yani bu çok önemli bir şey çünkü CIA'in bizzat bulduğu ve Charles Johnson'ın da teorisini yarattığı çok da iyi bir şekilde izah ettiği bir şey çok çok etkili bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca da tabii labor manifestosu, işçi partisinin manifestosu, işçi haklarını çocuk bakıma, ulusal sağlık hizmetlerinin yeniden özelleştirilmekten çıkarılmasını, kamulaştırılmasını, emeklilik yaşının geri getirilmesini, düşürülmesini yani ve işte artan kamusal yatırımları, şirketlere yüksek gelirlilere daha yüksek vergiler verilmesi ve yeni sosyal harcamaların yaratılmasını sağlıyordu. Ayrıca eğitimde çok önemli önerileri vardı. Serbest koleje giriş, liselere, ortaokullara, evrensel sağlık bakımı ve Wall Street'e de Wall Street gibi Bernie Sanders'ın da söylediği gibi Wall Street'in de vergilenmesi gibi şeyler yaptı. Ve şayan ait bir şey oldu yani medya tamamen döndü. Tamamen döndü. Yani, haysiyet celladıydı aslında. Mahvediyordu Corbin'i. Guardian'da dahil. Evet ben de onu diyecektim. İşin ilginç tarafı onlar. Guardian son anda döndü. Stevenson dediği gibi işte. Bir hafta kala falan ani bir dönüş yaptı. Neden destekliyoruz Corbin'i falan dedi. Ama yani gerçek siyasi liderler. Yani eğip bükülmeyen karakterinin çok önemli olduğunu söylüyor bir de gençlerin çok üzerinde durulan bir şey ee, günün fotoğrafı olarak sana şunu gösterebilirim şahane bir fotoğraf var Korbin'le selfie çeken genç kadınlar genç, evet gencecik insanlar böyle çok mutlu görünüyorlar ama 17-18-20 yaşında insanlar selfie çektiriyorlar Korbin'le Korbin 68 yaşında onu da hatırlatalım tam 68 kuşa. Ee, ve böyle şeyden de epey etkilenmişler. Sanders'ın kampanyalarını da takip etmişler ve onun ekibiyle de işbirliği yapmışlar. George Monbiot da yazmıştı. Bunu başarırlarsa çok büyük şey yapabilirler diye. Ve iki tane bir tanesi Chatter diye bir şey kurmuşlar. 18-24 yaşlar arasında daha henüz veriler gelmedi Britanya seçiminden ama bir kere çok daha büyük yüksek bir şey kullanmış gençler 18-24 arası katılım olmuş hatta bazıları sen soruyordun ya hafta içinde neden seçim diye işte işlerini bırakıp bazıları kendi arkadaşlarını filan da sandık başına götürmek için bir günlüğüne para kaybetmeyi göze almış pek çok gençten bahsediliyor böyle çalışma günü olduğu için normal ve özellikle şeyde mesela gençlerin hakim olduğu yerlerde Sheffield'da, Leeds'de ve Canterbury'de büyük gençlerin oyları çok fark ettirmiş durumu Chatter diye bir program kullanmışlar ve gerçekten e, yerel halkın sorunları, temel sorunları neyse onları gündeme getirmişler basmakalıp sloganlar değil yani şey, programı ne için kullanmışlar? Hı? programı bunu programı yaymak için değil. çatır diye bir şey de Türkiye'de olmaz öyle şeyler olmaz değil mi? iktidar değişir bir şeyler olur anlaşmazsızlık çıkar ardından ikinci skandal evet. çatır kim kullandı çatır kullananların listesi diye böyle çatır boy boy. çatır böyle değil mi evet. yani insanların e, yerel düzeyde sorunlarının dinlendiğini ortaya koyuyormuş çünkü a meselamem çevre sorunu mu var praking meselesi? Mi? spesifik olarak ona değinen bir sürü şey yapılmış böyle. Çok ilginç. Bir de tabii Corbyn'in eğilip bükülmeyen başından sona hep aynı e, samimiyetle, içtenlikle yapan karakteri çok önemliymiş. İkinci şey de Promote diye bir uygulama olmuş. O da Facebook'ta e, bütün e, işçi partisinin verilerini ee, ama bütün aktivistlerin ve adayların da kendi seçmenlerine gönderebilecekleri şekilde kullanmalarına imkan vermiş ve mesela çok parlak da buluşları oldu. Buna buna ma vergisi koyuyor. Terzime diye mahvettiler aslında o lafla beraber. Çünkü bayağı ciddi bir şey kullanım alanı oldu belirtiliyor ve mesela bir şey kaçtı, Terza May kaçtı video. televizyon görüşmelerinde falan tartışmalara girmedi hiç münazaralara. Hmm. Facebook live chat deniyor işte Facebook live'da. Eee ATV'de Korbin'in müdahalelerini kaç kişi etmiş biliyor musun 4 milyon Yani yok o doğru değil sen böyle filan dediği zaman Corbyn ayrıca bir daha bir video daha yayınlamış artık bir tartışsak iyi olur filan meseleleri diye gelmedi ya evet. ama o çağrayan çağrıda bulunduğu videoya 1.5 milyon insan 1.4 milyon insan izlemiş yani böyle ve e, Mey'in İçişleri bakanıyken güvenliği kestiği, polis sayısını azalttı filan, ücretleri kestiği ilişkin e, ilişkinde bir kayıtlarına ilişkin bir videoda 2,3 milyon insana ulaşmış. Böyle bir durum yani. Ayrıca da tabii çok önemli şeyler var. Mesela önemli genç rap şarkıcılarıyla filan birlikte fotoğrafları var ve çok büyük destek almış. Amber Rudd mesela İçişleri Bakanı şey dedi ya büyük lider dedi. O kendi yerinde 5000'den oyu 346'ya inmiş. Hmm. <gülüyor> Amber Rudd'ın büyük lider dediği kadın. Ve oradan işte empati uzun süreden beri üzerinde duruyoruz. Başkasının yerine koyabilme kendini tutunma, dokunma meselesi en önemlisi genç insanlar. Bunu artık Jeremy Corbyn ve diğer işçi yeni görünümünde kendilerinin ne dokunulduğunu hissediyorlarmış. Yeni bir vizyon deniyor. Empati geldi. Böyle bir durum var. Şimdi o zaman bir de şeyi çalarak bitirelim. Bir şeyden çıkalım. Jeremy Corbyn, JME diye bir Rapçiyle birlikte fotoğrafı var. Are you dumb? Parçanın adı. Aptal mısın sen? Diye geliyor ama R U Dumb diye yazılmış. İngilizce. Bir kelime oyunu da yapmışlar ufacık. Onu dinleyerek ilk yarım saati bu son zamanların gelen en iyi haberini kapsadık. Gazetelerin birçoğunda da yoktu. Türkiye'deki gazetelerinde birçoğunda yoktu. Evrensel manşet almıştı bir tek cumartesi günü o da önemliydi cumhuriyette de vardı onun dışında fazla bir ilgi görmediğini söyleyebiliriz görebildiğimiz kadarıyla ama önemli bir dönüşüm dünya sağa kaymıştı birazcık şimdi hafif bir sola geliş var mı acaba diyelim. I them We the you and your father We want more. go big come like them only one man starts. Yo, hear that, hear that, hear that. you think you're a bad man to the police? 'Cause you got a couple of shop bungullets. Don't up and make me get dark. 'Cause I'll chief you up in the off Tell your girlfriend to leave me alone Stop ringing my phone by mo Serious, it's getting on top Jeez, climbing shop to the box I'm slim but I ain't got anorexia I spit like I've got dyslexia You don't want to make me get vexed Or you find out about my Tourette's Why, Ben? No! Don't mess with Skepta, my bro. My family, Joseph Jr. My name's Jamie. I didn't move. Shut your mouth. Deakhead. Wasteman. Pumplex. I don't know what you're thinking, but it's not me and you spitting in the same room flex. When I enter, you exit car. You said shit about me and Skepta. See, now shit can't be perfect car. You let the situation get complex. Shut your mouth. waste man, complex. I don't know what you're thinking, but it's not a me and you speaking in the same room flex. When I enter, you exit car. You said shit about me and Skeptor. See, now shit can't be perfect car. You let the situation get complex. Yo, yo, when everything seems clearer, seems like Esky Boy is the key bearer. You on my level, no, you ain't getting any closer. The last time I checked, you're getting your Blood, I can't hear you. Your best friends can't compare you. When I may come out the area, how dare you. You're getting bright, might get a couple shots in your new Porsche Carrera. Yep, yep, yep. I eat lamb curry and roti. I'm a war MC, they can all quote me. And I might punch you in the booty. When you get up, every seems seem floaty I guess you want to find me But I move low-key In your house with low key Climb through the window You know me My name's Wally Yeah, I'm that bray with a goatee You and your boys came round And thought you could fold me I'm from a city, not Hobie Who's this chubby-looking bray Looks like yeah Moby It sounds like he's talking in Dobe, Telling me he's gonna leave my t-shirt holy Waste money contest, Wally Coyote This the lost me a few I'll revenge anybody that tries to stop me or hold me It's the downtown boys, drop boys to the floors and I stamp down boys, boys get worried, oh boy, I'm not a boy, I make big boys look smaller, downtown baller, camp down boys, drop boys to the floors and I stamp down boys, boys get worried, oh boy, I'm not a boy, I make big boys look, I'm in and around the bits, see me around the strip, they can never hold cooks down, I'm bound to flip, I know you're bound to slip, walking around the hoop with no gun, it's obvious you ain't down for it, I know I'm down for it, you can catch me downtown with the Goonies from round town, we hold it down, used to be so many guys on the road, but we own it now, I ain't saying I'm the realest, but I've been around some realness, some Guys hate my boss they can't relate to the real shit. They don't know about bare knuckle fistfights, smoking that guys on a quick hit, trying to make you op pee. Hands full of drugs on a thick night Yeah, I'm quite pretty, but about who you be told is a sick guy. It's like you just get beaten, knocking on some You can't move, up in. Get left the floor, my the corner, grieving. back and aiming, Head dropped, the raining, bleeding. You can't move, what stand up, you're teamin'. And always me that, you're teasin'. Dropping the match when I start breezin'. Knockin' them fastin' out. Screaming when starts, when it eases me, not that, said squeezing. You're pain not but to car, no, you by the, the him. Yeah. the floor. No movement. on the floor. Açık <laughs> kaste. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de devam ediyoruz. Son dinlediğimiz parça cmi adlı rap şarkıcısının Are You Dumb? adlı salak mısın sen? Anlı <gülüyor> e, parçasıydı. Ve devam ediyoruz. Çok tuhaf şeyler olmaya da devam ediyor. Başbakan Britanya ile birazcık daha devam edelim. Theresa May'in e, ofisinden açıklamaya e, yani dün Gece geldi yani. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın Britanya'ya bir devlet resmi ziyaret yapması planlarında hiçbir değişiklik yok dedi. Çünkü neden? Guardian gazetesi ertelendi demişti bunu. Evet. <gülüyor> Niye ertelenmiş? Ee, Donald Trump kamuoyu desteğinin olmadığı sürece gelmeyeceğini açıklamış olduğunu söylemişlerdi kendime hakaret uğra tamam demiş. Haklı Twitter bence yapmış. de. Ben, de. Bence ben de, olsam de. ben de gitmem. Evet. Ama bunu Jeremy Corbin epeydir daha baştan söylüyordu. Özellikle Sadık Han'a hakaret ettikten sonra sözlerini çarpıtıp Belediye Londra Belediye Başkanının bunlar terörü anlayamıyor, cesareti kalmadı filan gibi saçma sapan şeyler söylemişti Trump tweet atmıştı. Evet. Sadık Han da düzeltti önce yanlış anladınız deyince ah patetik bir kendini savunma diye yolundan dönmezen dedi Trump. Onun üzerine sadık anda bu adam gelmesin artık dedi ve Jeremy Corbyn'e katılmış oldu. İşçi Partisi'ne ee, <gülüyor> şimdi şey demiş yani baya ilginç bir şey ama başbakanın bu, bu bir telefon konuşması. Evet. Buna şahit olmuşlar. İlginç değil mi? Telefon konuşması sırasında orada bulunan birisi e, teresa May'in şaşırmış olduğunu söylemiş. E, Jeremy corbin de diyor ki e, Başkan Trump'ın devlet e, e, ziyaretin resmi ziyaretin iptal edilmesi olumlu bir gelişme özellikle Londra'nın baş, e, belediye başkanına e, hakaret saldırısından ve bir de Paris iklim anlaşmasından çekilmesinden sonra çok iyi bir şey. İyi ki gelmiyor demiş. Aman demişler. Hayır geliyor geliyor diyor şimdi Theresa May ama bunun da yalan olduğunu. Yani karşılıklı inanılmaz palavralar uçuşuyor ortalık yerde. Fakat e, Stop Trump Coalition diye bir şey var. Nick Dearden başında onun. E, Küresel Adalet Şimdi adlı kuruluşun. Bu inanılmaz bir zafer demişler. Halkın gücü. Yani Trump'ın kendi itirafıyla e, toplanan halk o kadar büyük kalabalıklar toplandı ki sokaklarda e, ziyarete e, vazgeçirdi. Diyor ki haklılar çok. Yani büyük baskıla geldi çünkü. Ve yani tıpkı Teresa May gibi ardına bakmadan kuyruğunu toplamış kaçıyor diyor çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız daha da ilginç şeyler oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nin geçici büyük elçisi vekaleten henüz yeni atama yapılmadığı için Louis Lukens diye bir adam bayağı kariyer diplomatı dedikleri ömrünü diplomasıyla geçirmiş biri ee, <gülüyor> Sadık Han'ı e, övmüş Trump'a rağmen Britanya Büyükelçisi Hangi düşünüp, kadar övmüş? Hı, e, bu London Bridge ve Borough saldırılarında gayet dirayetli davrandı diye tam Trump'ın aksi, söylediğinin aksini söylemiş yani çünkü Trump da onu e, Han'ın e, mesajını Londralılara mesajını yani artan polis kuvveti sizi korkutmasın bir şey alarma şeye sevk, et, din, sevk etmesin demişti ahpatetik bir gerekçe veriyor filan demişlerdi yani bayağı ilginç bir durumla karşı karşıyayız ama Donald Trump gelecek mi gelemeyecek mi bilinmiyor Trump İngiltere ziyaretini ertelemek istiyor. Trump James Comey işinden de kurtuldu şimdilik. Yalancı dedi defalarca senato önündeki ifadesinde. Ama David Smith'in de Guardian'dan bu konuda <gülüyor> diplomasi muhabiri izlediğine göre şimdilik azil meselesi yürürlüğe girmedi ama diyor. Teresa May gibi kendisi de kurtuldu şimdi ama kendi bacağını açtı, attı topuğunu, kendini topundan vurduğunu da söylememiz lazım diyorlar. Çünkü e, baya e, yalanları araştırılacak yeni atanan soruşturma komisyonu başkanı eski FBI mi başkanıydı? E, Mueller tarafından eski. Evet ilginç yani. ...bir durumla karşı karşıyayız. Neyse Bir... iyi haberler devam edelim istiyorsanız. Hı hı. Ee, Suriye'deki iç savaş bitmiş. Nasıl olmuş o? Rusya çıkladı. Çok tuhaf. Filan bitti demişler. E, ama benim elimdeki bilgiler ya da bizim elimizdeki deyim, bilgiler tam onu göstermiyor... Ki yerimizde olmayan bilgiler de var. Sosyal medya üzerinden biraz bakacak olursak Suriye ordusunun Dera'da yaptığı büyük operasyonlardan bahsediliyor. Onlar hiçbir gazetede yok. Sadece görüntüler, videolar var, bombardımanlar patlayan e, bir mahalleler var. Bunun gibi görüntüler var ama haber yok. Evet. İsyanın ilk başladığı yer olarak biliniyor Dera. Dera evet. İç savaşın değil evet. mi? 2006'da mıydı? Hayır. 2010. 2010. 2010. Yok canım 7 yıl olmadı. 2012 ya da 2011 olsa gerek. Bir bakalım tekrardan. Wikipedia'da bakalım. çalışmıyor ya. Belki şey yaparız. 0 koyarız. Uf. Böyle bir numara varmış bu arada. Neyse söylemeyelim. E, Herkes girmesin. <gülüyor> evet sadece bizim sevdiklerimiz girsin. Evet, yani şey dediğini ben de gördüm bu haberi. Ama Suriye'de savaş fiilen bitti haberi. Astana uygulanıyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan anlaşmada İdlib vilayeti olarak tamamı Laskiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Humus'un belli bölümleri, Şam'ın Doğu Guta bölgesi ve Dera ile Kuneitra vilayetlerinin belli bölgelerini kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasıydı. Ama öte yandan fiilen bitti demiş. Basın toplantısı yapmış. Rusya. Rusya. Rudskoy General ...Sergey Rutskoy... ...Operasyon Dairesi Başkanı... ...yıkılan... ...kimi bölgelerdeki restorasyon... ...çalışmalarının başladığını söylemiş... ...ama zaten Suriye'nin vurulduğuna dair... ...yeni haberler de geliyordu bir yandan... ...bir de mesela Amerika destekli... ...Amerika Birleşik Devletleri destekli... ...Suriye Demokratik Güçlerinin... ...Rakka'yı IŞİD'in elinden alma... ...operasyonunda ilerleme kaydettiği... ...haberi var... Geçtiğimiz haftadan Amerika Birleşik Devletleri Rakka'ya doğru ilerleyen Esad Araskaya'nın bulunduğu korteji vurdu. Bayağı bir araca havaya uçurmuş olduğu haberleri geldi. Geçtiğimiz Perşembe günü ya da Cuma olsa gerek. E bu da yeni işte Deutsche Welle Türkçe haberinde SDG yani Suriye Demokratik Güçleri bir mahalleyi daha ele geçirdi diyor. Rakka Suriye'de değil mi? Değil. İslam devleti olarak kendilerini onlar açıkladılar ya ha, belki Rusya evet, kabul etmiştir Suriye evet, harekete. Ama eskiden Suriye'deydi değil mi? Evet. Başkent diyorlar kendilerine İslam devleti olarak. Yani 300 binden fazla. Ha, 2011'de. 15 Mart. 15 Mart 2011'de başlamıştı Suriye devlet başkanı Bashar esad yönetimine karşı başlayan protesto. Tam altı yılı geçti bir süre sonra çatışmalar sonra iç savaş niteliğine bürümüştü işte şimdi orada bitti deniyor şu ana kadar en az 320 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor <gülüyor> ve müthiş bir mülteci sorununa yol açtı tabi 80 bini Suriye'nin diğer yerlerinden gelenlerle birlikte 300 binden fazla insan doğrudan IŞİD yönetimi altında yaşıyormuş orada siviller her zaman olduğu gibi kentten ayrılanların dolayısıyla ayrılanlar dolayısıyla nüfusun 160 bin civarına indiğini söylüyor. Ama her zaman olduğu gibi siviller okkanın altındalar. İmsel bir rakam verdiniz zaman 470 bin kadar veren bazı kaynaklar var. Evet. Ölü sayısını. Var. 500 bine yakın diye de veriyor. Doğu e 300 küsur bin vermiş. Geçtiğimiz Mart ayında Reuters e, Suriye İnsan Hakları gözlem Evi'nin yaptığı açıklamaya göre 465 bin olarak nitelendirmiş. Evet. 6 yıllık savaşla hayatını kaybedenlerin sayısını. Daha önce de çeşitli demokrasinin çeşitli kuruluşlardan, yardım kuruluşlarından aktardığı da yaklaşık 500 bine yakındı ama Doğu e böyle vermiş. Ona da yani zaten genellikle tam bir rakam vermek bu gibi durumlarda imkansız ama bu lafı hiç anlamadım ben. Yani savaşın 3. yılında Suriye'deki ölü sayısını veremeyeceğini artık açıklamıştı Birleşmiş Milletler. Evet. Güncellemeyi durdurmuştu çünkü takip edilemiyordu artık ölen insanların sayısı. yüz bini açtıktan sonra. Evet ama yani gene de en iyimseri bile 300 bin gibi aklın, hayalin alamayacağı bir korkunçluk mültecileri hiç saymıyor. Fosfor bombası kullanıyorlar şimdi Rakka'da. Hı, bir de o başladı. Onsulda evet, kullanıyorlar zaten. Rakka'da da başladı. Evet, onu ben de söyleyecektim. İyi ki hatırlattın onu. Suriye'de savaş fiilen bitti lafını hakikaten tarihin en talihsiz açıklamalarından biri olarak tarihe geçelim istersen. Nerede T24'ten okuduk bunu? General Sergey Rutkoy, değil mi T24'tendi galiba? Ee, bitti diyor. Aslanada anlaşma yaptık filan diyor. Ürdün, Su Rusya'dan bir açıklama daha var. Ürdün sınırında da kontrolü sağlamış. ...bir başka general... ...Rusya'dan bayağı açıklamalar geliyor... or general bu sefer de... Sergey Surovik'in... ...Suriye ordusunun Ürdün sınırında da... ...kontrolü ele geçirdiğini belirtmiş... ...kontrolü tamamen sağlamak için... ...çalışmalar sürüyormuş... ...bu da var... ...bu arada bir Brookings'den... ...ilginç bir haber var... ...imzalı bir haber... ...brookings.edu diye bir şey var... ...internet gazetesi diyeyim gibi bir şey. Oradan Bruce Riedel 5 Haziran pazartesi günü biraz eskimiş bir haber ama Trump'ın Suudi Arabistan'a ziyareti sırasında 110 milyar dolarlık bir silah satışı yaptık dedi ya evet. e, tek bir problem var. Böyle bir anlaşma yok diyor. Fake, Nasıl yani? fake news demiş. Yok bunun kanıtları falan diyor. Yani Pentagon belgelerine bakmış. Niyetlenilen satışlardan bahsediliyor. Hiçbir detay şu ana kadar benim görebildiğim detay diyor. Bu işi araştıranlardan birisiymiş. Mesela işte dört frigat verilecekmiş gemi. Mesela <gülüyor> kraliyet Suudi donanmasına Ama herkesin falan. gözü önünde imzalamışlardı. Suudi Arabistan'da yan yana oturup <gülüyor> evet ama doğru değil diyor işte çok yani gerçeklik sonrası hayatımızda böyle şeylere alışacağız herhalde. Neyimiz anlatırlar o zaman? E, şey diyor iyi, iyi niyet anlaşması diyor. Hmm. ta diye bir kısaltılan bir şey var ya. T H A A D diye yani terminal yüksek e, irtifa hava savunma sistemi. Onu da bağlamadılar diyor. Yani sonuçta... Madalya da vermişlerdi Trump'a. Evet. Yok böyle bir şey diyor. Sahte haber çıktı diyor. Baya... Amerika e, kandırmış mı Stüdyo sana şimdi? Ve bizi sadece Bruce Reidal'ın savunma sektöründen bir kaynağı dayandırdı bir iddia bu yani keşke böyle kandırılacak sadece 110 evet. milyar dolarlık silah satışı gerçekleşmemiş olsa evet. da bu iyi haber evet. Evet. silah satışı ile ilgili Obama döneminde başlayan görüşmeler devam ediyor ama sonuca ulaşılmadı diyor ee, yani böyle bir durumla karşı karşıyız ee, gelelim şeye bu arada Trump'tan bahsetmişken bir de söyleye Özel de Habertürk'ten ilginç bir şey söylüyor Trumpistan iyice sarsılıyor diye yazmış Trumpistan sarsılıyor başlıklı bir yazıda genel kabul gören bir iddiaya göre çeşitli tweetleri atarken Trump ülkesinin Katar'da 10 bin asker barındıran bir üssü olduğunu bilmiyordu diyor biraz bilgisiz kalmış her şeyi bilmek zorunda değil zaten değil. başkan evet, evet. Böyle bir şey. Bir de her şeyi bilen bir başkan seçilseydi zaten Naum Chomsky seçilirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olarak. <gülüyor> o da her şeyi bilmiyor ama analiz yani, etmeye çalışıyor. Benim gözüm her şeyi bilen yani. insanlardan bir tanesi Naum Chomsky. <gülüyor> Onu seçerler mi dersin? <gülüyor> Corbyn seçilebilirdi. Neden <gülüyor> Naum Chomsky seçilmesin güzel bir kampanyayla? Buradaki sorun Naum Chomsky'nin bu tip kirli işlere Elini sokup düzeltmeyi istemesi ya da istememesi. Evet. Sorun orada. Karar orada. O anlatıcı olarak. Hikaye anlatıcısı olarak ve düşünür olarak ve dil bilimci olarak çalışıyor. Peki şey de bu arada... Yani düşünsenize Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Gülmen ve tutuklamasına tutuklanmasının tepki gösteriyordu. Eğer Chomsky başkan olsaydı. Böyle şeylerle karşılaşabilirdi dünya. <gülüyor> Trump'ın tepkilerine bakılacak olursa bu... Biraz uzak bir ihtimal. Çünkü e, Trump e, şeyi kınamadı biliyorsun. İran'da benzeri görülmemiş terör saldırısında ki IŞİD üstlendi onu. Evet. Parlamento binasına ve e, Humeyni'nin şeyine değil mi? Mezarına, anıt mezarına yapılan saldırılarda 12 kişi öldü. bir 40 kadar yaralı mı vardı? Tam hatırlamıyorum yaralı sayısını. Hiçbir tepki göstermedi. Her yerde şeyi kınıyor ama ...Katar baş şey dedi zaten... ...şimdi Katarlı'na çok ciddi bir... ...Katar e, krizinde gelişmeler var... E, ...insani kriz büyüyor... E, ...şey... E, ...Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün... ...dediğine göre... E, ...Körfez'de... ...altı binden fazla... ...aile varmış... ...eşlerden birinin Katarlı oldu... ...bir hürriyette de ayrıntılı... ...bir şey var... Evet. Bülette vermiş, aileler bölündü diye yazmış bugün manşetten. Katar'a gitmişler. Ee, Katar'da e, nişan taşı baş attı. Restoranda dönen semazenleri izleyen Katarlıların iftar açılışında konuk olmuşlar. Orada fotoğraf çektirmişler, fotoğraf çekmişler. Sebatikara kurtun fotoğrafları. ...restoranda ilginç dans şovları varmış... Haber ...ve belli, belli ediyorlar... ...izincilerini evet, söylüyorlar... ...İpek Yezdane'nin haberi... ...Arap ülkeleri Katara yönelik ablukası... ...Körfez ülkelerinde evlilik yapmış... ...aileleri de bölünme noktasına getirmiş... ...aile-ülke ikilemi içerisindeymiş... ...ama benim bir önerim var kendilerine eğer kabul ederlerse... ...nedir... De. Efendim bildiğiniz üzere Türkiye ekonomik açıdan emlak piyasasının gayet revaçta olduğu ve aynı zamanda uygun tekliflerin olduğu ülkelerden bir tanesi ve geleceği parlak. Bu sebepten ötürü Katarlı ailelerin eğer kendi yakınları Suudi Arabistan, Bahreyn... Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde bulunuyorsa bu ülkelere gitmek yerine Türkiye'de alabilecekleri gayrimenkullerle beraber burada buluşmalarını gerçekleştirip hem gerçek nişantaşını görmeleri sağlanabilir hem de gayet rahat huzurlu bir ortamda aile birleşmelerini yaşayabileceklerini düşünüyorum ben. Böyle bir olanaklarım var eğer isterlerse emlak ofislerimize bekliyoruz kendilerini. <gülüyor> Bunu açık radyo Ay pardon, açık gazete emlak ofisinden Selahattin aracılığıyla ulaşabilirler. Ama şu andaki Türkiye'nin tavrı da tam olarak belli olmadı. Keskin şeyler söylenmiyor. Normalde böyle krizlerde oldukça keskin mesajlar verilirdi Cumhurbaşkanlığı tarafından ama kare henüz netleşmediği için. Ne söyledi? As ne dedi? Ee, bak mesela Peter Bomon yazıyor e, pazar günkü Guardian gazetesinde. E, ablukanın tamamen sona erdirilmesini istedi başbakan Erdo şey cumhurbaşkanı tamam canım ondan bir şey olmaz ve insani kriz derinleşirken ve biz anlamayız demiş yani biz hiç e, ey Suudi Arabistan demiş mi el Suud demiş onu mi onu deme işte benim evet. istediğim o yani normalde gördüğümüz tepki bu ama şahit olmadım demiş. ey şehir demiş mi dememiş gene yani Katar'a ablukaya tezgah dedi Teröre destek verdiklerine şahit olmadım dedi. Kimse kusura bakmasın dedi. Pardon, kimse lafını kullanmadı bu sefer. Biraz değiştirdikli şeyi kusura bakmayın dedi. Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz dedi. Ambargo kaldırılmalıdır. Suudi Arabistan'dan da düşmanlık yapmamasını istedi. Buna ne buyrulur ha? Suudi Arabistan medyasını yaptı peki? Dikenden bakıyoruz. El Arabiya ne yaptı? Biliyor musun? Kızdı. Kızdı kızmaktan öte. El Arabiya Erdoğan'ın e, şeyler Hikmet Gülbettin Hikmet Yarlar arasındaki foto yanında oturmuş. Daha doğrusu hemen yan tarafında oturmuş fotoğraf var ya. Evet. evet. Zaman zaman bombalı saldırıları da düzenleyen örgütün başındaki isim olarak evet. nitelendirilen kişi onunla fotoğraflarını yayınlamış. Ne o, diye? Vallahi bilmiyorum ki <gülüyor> pek hayırlı bir şey olmasa gerek. Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız sözleriyle sahip çıkması üzerine mi? Bu haber nereden? Fotoğraf yayınlama haberi. Gerçek gündemden. Şey demişler, e, Hikmet Yarla derin İslamcı e, savaş ağasıyla olan bağlantıları demiş Erdoğan ve Ganuşin'in. Evet. Twitter üzerinden. Şahit olmadım demişti. Üst düzey destek veriyor Katar'a diye. Dikenden de okumak e, mümkün. İran ve Türkiye'den Katar'a gıda da verildi şey İran'daki şeyi terör saldırısını kınadı mı Erdoğan ve yetkililer üst düzey yetkililer <gülüyor> Trump kınamadı çünkü. Bakalım. Trump... Kınanmıştır ama. Buralar İran'la e, zaten şeydeyken oldu. Dışişleri Bakanı zarif Türkiye'deyken evet, oldu evet. bu saldırı. Kınamıştır Muhtemelen evet. kınanmıştır. Ama çok yüksek tonda şey olmadı yani, değil mi? Evet. Ya bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barcelona forması giymek artık kapısı cezası gerektiriyormuş hapiste giriyor musunuz eğer Barcelona forması giyerseniz e, havada sıcak başka forma giyin Arda gidersen ne olacak? Arda da zaten yakında Barcelona'dan gideceği için <gülüyor> bir program olacağını zannetmiyorum biraz beklesin kendisi şu anda zaten şeydi oh, Evet. o zaman formale gitmemiştir o umreye gitti özel uçağıyla öyle mi? evet özel uçak kiralamış. alamış umreye gitti Arda öyle mi? hı hı birleşikler e, o zaman forma giymiyordur tabii orada beyaz giyiyordur. Evet. Şey, orada e bir problem yok. 15 yıl hapis cezasıymış. Birleşikler birliklerinde Barcelona forması giyeni. Yapma ya. Evet öyle yazıyor herkem. Fanatik de yazıyor. Bu arada peki bu şey de dün dört bir kazandı deplasmanda Kosova'ya karşı Türk milli takımı herkes rahatlamış olmalı. İyi bir şey. Fakat e, puan cetvelinde fazla bir ilerleme yok. Gene ilk dörde girmek gerekiyor ve henüz kolay değil. En kolay takımlardan biriyle oynadı Türkiye. Öyle demeyin. Onlar da kendi çapında zor. Fakat var. asıl Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, mali genel kulu konuşup milli takımımıza sahip çıkma zamanı kenetlenme, birlik ve beraberlik zamanı Arda Turan konusunda eleştiri olabilir. Olmalı da kabul ediyorum ama hakareti asla bir futbolcunda göstereceği tepkinin fiziki ve hakaret dolu olmaması gerekirdi demiş. Şimdi soru geliyor. Buyurun. Hastanın ilk soru. Yes. Ee, diyor ki e, Federasyon Başkanı Arda yanlış yaptı ama medeni yollarla göstermemiz gerekiyor diyor. Burada soru yok. Hı hı. Ona hakaret edemeyiz çünkü Arda bir dünya markası böyle değerler kolay yetişmez yetenekler diyor. Bu da soru değil. Şimdi ayrıca Arda'nın da soru geliyor bak. Dinliyoruz. Nasılsın? Referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum diyor. Meşazını aldım şey işte. Fak, fakat nedense bu olayların gene kritik bir milli maç öncesi ve çok önemli bir dönemde yapıldığını gündeme taşındığını görüyorum demiş. Yani referandumu kazanan onlar, gazetesinde daha doğrusu hakaret yapılan gazetenin sahibi olan onlar... Mesajı veren onlar gene mağdur onlar. Soru o değil. Nedir efendim? Evet, bunlar da haklısın ama asıl sormak istediğim şu. Kritik bir milli maç öncesi ve çok önemli bir dönemde olayların provokasyonunu yapan kim? Benim bildiğim Arda saldırdı değil mi? Evet. Arda'ya bir saldırı görmedi. olmadı bu tarihi tarih dönemde. Evet. Neyi kastediyor olabilir? Ya bilmiyorum burada da bir mesaj alınması gerekiyor ama ben tam olarak alamadım. Sen iyi okuyamıyorsunuz. Sizce nedir o zaman? Cevap nedir? Hı? Cevap nedir? Burada soruları ben sorarım diye hiç cevaptan kaçmayalım lütfen. <gülüyor> Cevap nedir? Arda'yı kışkırttılar. Kim kışkırttı? Milliyet gazetesinin muhabiri mi? takıldı. Yani şey mi? Peki. Milliyet e gazetesinin sahibi kim? Futbol Federasyonu Başkanı. Futbol evet. Federasyonu'nun tavrı neydi referandum sırasında? Kim kışkırtmış olabilir? Zaten bizim ya yani bu olayla Ardı'nın üstüne gelinmesi biz evet verdik diye diyor. Tamam, son soruyu soruyorum. Bakın her delik açıracağız. Şeyi söylemeyecek misiniz? Terim'in açıklamasını söylemeyecek misiniz bu konuda? Alakalı. Onu dokuz buçuktan sonra yaparız Peki. ama son soruyu hemen orada atı vereyim. Buyurun. Efendim bu olaylar sırasında e, dava açacağım demişti. Döner dönmez bilen Bilal meşe. Şey. O da Milliyet gazetesinin çok tecrübeli yazarı açtı mı dersin? Ya şimdi var? Ramazan ya. Ondan ötürü insanlar sinirli oluyorlar böyle durumlarda şey bile çıktı şimdi Filistin'de bir fetva verildi evlenmelerdeki boşanmalar daha doğrusu yasaklansın insanlar oruçluyken böyle kafaları karışık oluyor çabuk sinirlenebiliyorlar diye o da o şeyden ötürü demiştir sonradan vazgeçmiştir yani Peki, yapmıştır bu bir cevabı Hadi. Hadi. beğendik Selahattin'e o da onaylıyor Aa, tamam Rahat. Ramazan Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Merhabalar. Merhaba, günaydın Ali Bey. Evet, bu çok yoğun bir hafta daha geçirdik. Bir tanesi iyi bir haberdi. Nihayet Britanya seçimlerinde çok büyük bir evet. dönüşüm oldu. Tepe taklak oldu Britanya politikası. Kumarsı hiç tutmadı Theresa May'in. Tam tersine bütün her şeyini kaybetti. Yani çoğunluğu sağlayamadı. Ayrıca prestijini de kaybettiği belirtiliyor. Evet yani gün, uzun zamandır aldığımız iyi haberlerden bir tanesiydi. Bakalım ne olacak diye. Evet. Götüreceğiz. Ee, o kadar e, sorun yüme halinde yaşıyoruz ki yani hem gezegen hem ülke. E, bu tür gelişmeler özellikle beklenildi şöyle yani 4 hafta önce e, Londra'dayken e, çalışmaları biraz yakından izleme e, pozitif bulmuştum İngiliz siyaset içerisindeki e, dostların e, yardımıyla e, böyle bir sonuç çıkacağını söylüyorlardı ama genel kamuoyu inanmıyordu. Evet, medya sayı Evet medya özellikle bir anket şirketleri durumu farklı gösteriyordu. Çünkü çok tabana yayınmış bir çalışma olduğunu gözlemlemek mümkündü. Gerçekten erken seçim kararı da Jeremy Corbyn İngiliz İşçi Partisi'ndeki bu gelişmeyi engellemek için yapıldı zaten. Yoksa 3 yıl falan bir seçime süre vardı. Evet. Bildiğim kadarıyla. Onun için İngiltere'deki gelişmeler gerçekten dikkate değer ve ümit veriyor. En azından Avrupa'nın genelinde yaşadığımız aşırı sağlı yükselişi, faşist hareketlerin, otoriter liderlerin yükselişine karşı bir pencere aralanmış oldu. Aynı zamanda gerçekten İngiltere'nin dediği politikanın aralanması özellikle neoliberal politiklara bir sert yanıt olmuş oldu. İngilizce Partisi becerimi korkun çünkü programları neoliberal uygulamalara karşı düzenlenmiş Dizayn edilmiş bir e, politika. Bu anlamda e, İngiliz İşçi Partisi'nin tarihine yakışır bir e, politika seti olduğunu görüyoruz. Özellikle Margaret Thatcher'dan sonra Tony evet, Blair'in e, yönlendirdiği ki parti içinde halen bunlar çok güçlü durumdalar. Ee, birkaç defa de, bugün... devirme teşebbüsü de oldu parti içinde zaten evet. Tony Blair'ci takımın bizzat Tony Blair yazı yazdı bu evet. adam yönetirse evet. işçi partisi tarihten silinir filan gibi şeyler söyledi oysa Adley'den beri galiba Clement Adley'den beri en büyük Evet. yükselişlerinden, yükselişini elde etmiş 1945'ten beri yani evet. 70 sene 70 küsur senedir en büyük zaferi kazanmış olduğu da şimdi bangır bangır bağrılıyor. Özellikle ee, gençlerde yani 50 gençlerde. yaş altında %60'a hatta %60'a aşan bir destek var. İlginç. Parti üyeli sayısı da oldukça arttı evet. o sırada söylemişlerdi. Yani üye olanlar ııı e yani Beklenmedik kesimlerden de üye olanlara rastlanıldığı söylenmişti. Çünkü tabana dayalı bir politika yürüttü Korbin ee, ve arkadaşları. Ve temelde dayandıkları emekçi kesime, çalışanlara, göçmenlere e, çok ciddi, e, yakın mesajlar ilettiler. Ve tabi e, özellikle muhafazakar Parti'nin e, zikzaklar e, da o kesimi önlemlemişti. Şey. Sanıyorum bundan sonra... Ki gelişmeleri daha dikkatli izleyeceğiz. Çünkü e, neoliberalizmin etkisindeki 30-35 yıllık süreç e, sosyal demokrat partileri de etkiledi. Bizde de olduğu gibi. E, ve bu politikaların esiri haline geldiler. E, ve sosyal devleti unuttular. E, İngiliz İşçi Partisi yani gerçekten dünya tarihinde bu işleri en iyi e, ortaya koyan bir e, geçmişe sahiptir. O anlamda gerçekten önemli. Ben sizin memlekette bulunuyorum, buradan Ayvalık'tan yayına gidiyorum. Niye burada? Hava bu? güzel mi? Diyecek Güzel. Kalabalık mı? Güzel. Müşteriler gelmeye başlamış mı? Herhalde bu herhalde okulların kapanmasıyla birlikte artacaktır. Ama Ramazan etkisi nedeniyle bayramda artar. Şu anda öyle bir e, rahatsız edecek derecede bir kalabalık yok. Güzel, en tatlı zamanlardır o zaman. Evet, çok güzel yani hava da iyi ondan sonra en az benim şu anda iki üç gündür iki buçuk gündür buradayım ee, çok şey rastlamadım de benim kabul edebileceğim dedi evet, neden oradaydınız peki onun dinleyelim şimdi. ya burada e, dostların düzenlediği bir e, şey var etkinlik vardı e, yani üçüncü belgesel Film günleri destek Tasarım akademisi diye e, bir e, Ali Akdamar'ın ee, Sevil Arslan'ın yönlendirdiği bir e, etkinlik dizisi için buradayız. Teması e, işte, belgesel film günleri de bunun içinde. Güzeli arayış temalı bir e, etkinlik dizisinin içerisinde biz de harmanladılar. Bizim yani, Mukadder Yelkuboğlu arkadaşımla katıldığımız bizimki bir e, hayal e, fantezi paylaşımı oldu. Şöyle 4-5 sene önce arkadaşım bu kadaryakkı olur felsefeyle felsefeci bir arkadaşımızdır yani felsefede yoğun ilgili bizim büroda e, tam anlamıyla işte e, felsefeden felsefedeki e, alan yaratmış işte bu önemli unsurlardan falan söylerken benden bir şey çıktı yani dünyayı e, bir bakanlar kurulu oluştursak tüm zamanların geç, geçmişten bugüne kimleri koyarız diye bizim böyle yani ne artık buna e, günlük bu şeyde geyik mi deniyor? Böyle bir e, bakanlar kurulu oluşturmuştuk. Gelmiş Kimi geçmiş en <gülüyor> evet, düşünürlerden, filo filo filozoflardan. Filo filozoflardan bir kabine. Kabine oluşturma yani gelişti. Böyle bunu böyle yapalım bunu böyle. Bunları da çok paylaşmadık. Yani böyle zaman zaman bir araya geldiğimizde ya buluşunda şunu da yapalım falan diye. Ben ee, Ali nasıl bir etkinlikte katılabilirsin diye sordum da böyle bir çalışma var. İstersen bunu sunalım dedim. Çünkü bu aslında yani bunun başlığı bir e, distopya'dan ütopya ya. Distopya'dan ütopya evet güzel. Böyle bir yolculuk, bir hayal, bir ironi tabii yani. E, 2003 yılında e, Porto Alegre'de Namçovski e, yaptığı konuşmada o günün dünya liderlerini göstererek işte Berlusconi, Bush ve Tony bileirir. Bu 3B'ye dikkat edin demişti. Yani hatta dünya banalite dönemi yaşıyor. Şimdi Trumpçarski <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sormak istiyorum Ben de bundan türettim ettim. Dünya bir T dönemi yaşıyor. <gülüyor> Trump terası ve <gülüyor> malum bizde de bir T var. Ondan sonra. Bunu da terrible dönemi olarak adlandırdık. Yani aslında yaptığımız e, bu e, bildiğimiz, bilmediğimiz benim de oldu bir bakanlar kurulunu, izleyici kitlesine bu e, distopya'dan Tokyo'da Yolculuğumuzun bir parçası olarak e, bu düşünürleri e, bizim saptadığımız, önerdiğimiz e, açık uçlu bir e, öneri zaten. Herkesin katılımını onun için istedik. Bizim önerdiğimiz e, filozofları e, beğenmeyebilirsiniz dedik. Yerine başkalarını önerebilirsiniz. Ayrıca unuttuğumuz bakanlıklar da olmuş. Onları da e, ekleyebilirsiniz dedim. Dedik. Böyle bir e, sunum oldu. Hı. Sizce bu böyle dünya tüm zamanların e, yani içinde bulunduğumuz peci durumundan bir çıkış e, fantezisi bu. E, işte, yani ortalığı herkes görüyor ve e, hep sürekli biz de bunları e, yorumlamaya çalışıyoruz. E, biz biz baş, ba, başkan olarak daha doğrusu iki eş başkan eee Konfüçyüs'ü eee yönetici kişi nedeniyle e, onun eş başkanı da Platon. E, işte insan türünü idareleme açtı derinlecek bir düşünce adımı olduğu için öneri filozof kral Fiyozof e, Kral e, yani bu iki eş başkanınla e, birlikte e, Adalet Bakanlığı'na e, Immanuel Kant'ı yani herhalde başkası düşünülemez. Düşünülemez evet. Adalet üzerine e, yani. en çok e, kafa patlatmış. de yani görüşmeniz önemli. Yani size e, konularda lütfen e, söyleyin. Yardımcısı Ondan Bekir Bozdağ mesela. Ya işte ya bugün düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten muazzam, eğlenceli bir toplantı oldu. Yani son yıllarda bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Eğlendiğimi çok keyifliydi. Ee, ya, tabii key, keyifli erkek. Keyif Tereza Bey orada tepe taktık. Ters kaplumbağa ne olmuş. Ne diyeyim ki daha da bir teyze düşünse. Ayvalık. İmpat esiyor. Evet çok güzeldi yani. Şimdi e, in, in, in, biz çeşitli bakanlıklar da türüttük işte güvenlik, insan güvenliği bakanlığı. Ne? Aslında bir filozof imparator. E, Ariolus, uygun gördük. Marcus Aurelius. Evet. Marcus Aurelius'u e, bu da itiraz görmedi. Yani hem imparator olması hem filozof olması güvenlik için yeterli bulundu. Ondan sonra e, Epiktetos. E, Filozof bir köle olarak, ezilenlerin haklarını en iyi koruyacak bir kişi olarak tespit ettik. Buna ezilen insanlar ve halklar bakanlığına getirdik. Ne diyorsunuz? E, e, e, Filozof bir köle olarak herhalde. Evet. E, Sokrates'e bir yer vermedin mi? Kabinede, beşinci şimdilik isim Sokrates zaten. Evet. E, Sokrates, e, insanlar arası iletişim sorunları bakanlığı. Ne, ne, ne efendim? İnsanlar arasında? iletişim sorunları yaşayan toplumlar ve kesimler arasındaki bu sorunları çözme bakanlığı. Yani Gen, gençlik Bakanlığı da olabilirdi. Gençliği evet. if, ifsad de. etmekten e, idam edilmişti ya. Evet. <gülüyor> Ara bulucu yani. Yani işte sorunları çözmek. Evet. Bu çatışmaları çözecek e, diyalogları çünkü o e, insanların gizli bizi kalmış düşünce ve duygu verinin ortaya çıkarma yeteneği bayağı e, gitti ve bu anlamda e, her türlü sorunu e, çok az başvurabiliriz yani hı hı. gençler de dediğiniz gibi çok o ayrı bir bakanlık ama şimdi gençlere oraya paket yapıp koymaya geç hiç gerek yok çok haklısınız. <gülüyor> bunu başka yani önerilerim yani, açık benim önerim açık uçursun. bu açıkmuştu sizsen biz bunu herkese dedik yani biz bunları hı. düşündük ama unuttuklarımız olabilir Yanlış. Gençlik ve spor bakanlığı olarak geçiyor Türkiye'de biliyorsunuz. Genç dediğiniz zaman aklınıza bir de spor geliyor hemen böyle. Spor da geliyor Nasıl, değil çevre mi? Çevre dediğiniz zaman aklınıza şehir geldiği gibi. <gülüyor> gençlik dediğiniz zaman da spor geliyor <gülüyor> ve ikisi birlikte Doğru. bakanlık Kimi Ger düşündünüz Ger efendim? Şey... efendim? Gençlik ve spor bakanlığı için kimi düşündünüz? Evet. Valla bizim bizim benim mutluluk bakanlığımız falan var ama gençlik ve spor bakanlığı... <gülüyor> Bir, bir bakanlık düşünmemiş Benim yani önerim var ama kabul eder misiniz etmez misiniz tam olarak bilmiyorum. Söyle cancı. Hazır can, can milli takımı de. da bırakmışken Arda Turan diyorum <gülüyor> ben efendim. Oo çok güzel gerçekten. Kendisinin de son bir açıklaması var. <gülüyor> bu e, diyor? Fatih Terim yaptığı açık. Fatih Ter'in maçtan sonra çeşitli açıklamalar yaptı bu yaşanan olayla alakalı. E, kendisi kimsenin yaşananları basına yansıtmaması gerekir dedim. <gülüyor> Basın mensubuna <gülüyor> fiili ve sözlü saldırıda da bulunuyor. <gülüyor> Ardından hmm. da diyor ki, kimsenin yaşananları basına yansıtlaması gerekirdi. Bence olabilir. Arda Turan. <gülüyor> Bence de bu onların arasına evet. girmeli değil mi? Yani... Şimdi, e, belki. Evet. <gülüyor> Söyle. Yani tabii siz nasıl uygun görürseniz de, aklınızda Yok bunu ya, öneri bu, olarak bu, söylüyorum. Açık, açık öneri bir öneri olarak, olarak. Sen de bunu koyabilirsin. İbretlik, Ama İbretlik bir durum. Şimdi e, Jean-Jacques Gousse tabi ki kabinede yer alıyor. Ee, özellikle biz Jean-Jacques'in insanlara zararlı unsurları yok etme bakanlığı gördük. Ondan sonra yani Jean-Jacques'siz bir kabine düşüremediğinizde e, izleyicilere beyan ama bakanlık yani e, olarak olağanüstü sezgileri olan da bir e, düşünür. E, dolayısıyla Jean-Jacques'siz bir kabine e, olmayacağını. Ve, bu da kabul gördü. Siz ne diyorsunuz herhalde? Gayet toplum uygun. sözleşmesini evet. yazmış bir insan. Ee, Mutluluk Bakanlığı'na benim çok fazla bilmediğim William James pragmatizmin kurucu hmm. olarak insanı en pratik ve kolay yoldan mutlu sözleştirmekte Psiko, Evet, psikoloji şey. biliminin kurucularından. Yani. William James, evet. William James'i e, Mutluluk Bakanlığı'na getirdik. Kiker Hart, İnan Sorunları Bakanlığı. düşünüldü. Ya ee, bu bir insanın bireysel özgür ve cinsel yüzünü en iyi gören kişi olduğu için diye bir sunum e, getirmiştik. Evet. Ee, Ali Bey, yani e, bir Bir yani. sorun var. E, maşallah Adalet ve kalkınma partisi kabinesi gibi yapmışsınız. Hiç kadın yok mu? Yani bir tane. Şimdi kadın filozof bulmakta zorlandık. E, Simon Veil. E, İnsan hakkında mı? Evet. evet. Benim bir ve... de e, Burada hemen bir önerim olabilirse e, da tabii bütün, e, yani şu anda bulamadım bakanı ama. Mutluluk Bakanlığı olabilir. Yani Saptfoy, eşitlik bakanlığı da olabilir. Kadın erkek eşitliğini dünyada Bu çok güzel bir öneri. Evet. Köle, köle de oldu. Yani köleliğin egemen olduğu ve erkeklerin sadece hakim olduğu bir durumda tamamen eşitlikçi şiirleri ve düşünceleriyle ön plana çıkan hem de Ayvalı'ya çok yakın olduğu için bir dinliğe. Evet. Ee, bilim ve teknolojiden sorumlu bakan olarak da bugün Galeano sayesinde andığımız Adal olabilir belki. Biz ona Karl Popper demişiz. Ee, yani bu konuda bayağı... Ee, yardımcı e, tayin edelim. Olur. Karl Popper. Zaten bir de şöyle öneriler geldi. Gölge kabine de olur. Geldi. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani bu iş bir kişide de olmaz. Bence bakanlıkların sayıları da artıkdır. Bakan de zaten. Oluyor, süpünmüyor. Dolayısıyla e, bunların hepsini açıyoruz yani biz açıkmıştık. Biz kabine oluşturduk. Bence bunun muhalefet yani, muhalefeti de düşünmüş. Evet. sonra isteriz. bir hal geldi bize hele. Bu artık açık. Evet. Bizim yani Terör Trump gibi liderleri gördükten sonra eee Naamchamçki'p aklımızda yani bize 3B'ye dikkat vermişlerini bileiz. Evet. Bu durum e, bize böyle bir kabine Sonra Sigmund Freud Rus Sağlık Sorunlar Bakanlığı olarak onu düşündük. Bu konuda en fazla çözüm üreten kişi insanın tarihinde insanın ruhsal Sorunlarına bu derne ülkeden. bu da da yine başka etmenler öneriler oldu. Göte Sanat Bakanı yani. Evet bugün. Kültür ve Turizm Bakanı demek istediniz galiba. Evet bugünkü karşılığı. Şimdi aslında çok komik bir şey. Bazı şeyleri Kültür ve turizm. <gülüyor> şey, gençlik ya, ve spor. Spor. Gençlik. Ya abukşehir. Şehircilik mi? Neydi? Çevre ve Çevre şehircilik. Mi? Evet. Yani bu ya ikilerini... Ya. Yani Fakat gerçekten. bugün e, tam Göğte'nin sözü geçmişken bugün olağanüstü e, güzellikte bir sözünü de Saatli Marif takviminden aktarmıştık. Ben de size aktarayım. E, malını kaybeden bir şey kaybetmiştir. Onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir, fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir diyor Göte. Aa, muazzam bir söz. Evet, muazzam bir evet, yani. gerçekten. Yani Göte'nin e, ben onu bilmiyordum. Yani 5000 sayfalık renkler üzerine bir kitabı varmış. Evet. Yani gerçekten. 5000. E, evet, 5000 sayfa. Türkçem o zaman Ben de dinledim ondan sonra renkler üzerine yani içeriğini sadece okud bir yerde okudum Russell Bertrand Russell'ı e, yani burda tartışma var e, yani ben işte Karl Marx Friedrich Engels onları e, da önerdim özellikle Marx'ın bu kabinede yer alması gerektiği e, kabul de gördü ama Russell da e, işte matematikten eşit bölüşümü sağlayabilecek bir kişi olarak da önerenler oldu. İşte burada özellikle Karmaks'ın yani bu Karmaks'a itiraz bir de şöyle geldi. Yani şimdi sınıf çatışmasından iyi çıkmadı. yani sınıf mücadelesinden hem yani Sovyetler Birliği örneği kötü bir örnek olarak karşı durduğu için böyle bir tartışma da yaşandı ama benim listemde kendi listemde Marx elbette e, yerini koruyor. Çok da kabul gördü. Ama <gülüyor> başkalarında da bu tür e, vezemleri oldu. Valla e, papırı da söyledik. Bilim ve Teknoloji Bakanı. Sağlık ve Bakanı? de söyledik. Valla Sağlık Bakanı öner. Bak onu yok. Bazı bakanlıklar unutmuşuz yani. Evet. Ben... Ben... Kimi koyabilir Sağlık Bakanlığı'na? Hipo Hipokrates'i. Hipokrates'i. Evet. Hipokrates'i <gülüyor> evet. ve çok ya, sanat uzun, hayat kısadır diyen de o ayrıca. yani. Evet. <gülüyor> bu, bu güzel demedi. Bu Dolayısıyla kuvvetle öneriyorum. Bir de tabii kadın demişken, Sappho'nun yanı sıra çok önemli bir adayım daha var. Es geçinmemesi ricasıyla Rosa Luxembourg'u. Aa tabii. Demokratik devrimin dünyadaki belki de en kuvvetli temsilcilerinden biri. Kesinlikle. Birincisi değilse bile çok önemli bir sima. Ona henüz bir bakanlık aklıma gelmedi henüz ama çok iyi bir egzersiz oldu. Peki katılım evet. nasıldı? Valla yani bu tür şeylere yani katılım öyle çok Büyük sayılar da olmuyor. Bir de aynı gün çok etkinlik kullanılıyor. Ve insanlar zaten Türkiye'de felsefeyle çok ilgili değil. Yani ulema da öyle değil. Ya komşu yazmış kesin de çok fazla ilgili değildir. yani Ama gene de canlı bir izleyici kitlesi vardı. Herhalde bir sayısını saymadım ama yani bizim sonuna kadar dinlediler. Herkes katıldı. İlgilendi. İzmir'den, İstanbul'dan gelenler de olmuş yani. E, gizli felsefeciler. B bayağı insan, şaşırtıcı e, derecede ilgili olan insanlar. Aslında tamamen bu, bunalmış e, mağdur e, işte dünyadaki ilişkattan, ülkedeki ilişkattan otokrasiden e, böyle bezmiş insanlar. Bir, bir şekilde bir araya gelme İstihlal içerisinde oluyorlar, ee, kendilerine bir e, ait hissedecekleri e, gruplar ve yapılar içerisinde bulunmakta da Türkiye'de e, bu, işte özellikle Ege'de, sahil bandında kendini gösteriyor. Bu e, açıdan e, katılım bu tür şeylerle katılım oluyor. Çünkü ikinci günde özellikle antik binanda trajedi e, ve trajediyle o, o şey Antigone'yi okuduk. Hmm, çok Ondan güzel. sonra Antigone'yi de amatör oradaki izleyiciler ve yani profesyoneller okumadı. Onlara okuttuk belli bölümlerini. Onunla bugün Antigone'deki e, yer, e, anlatılığıyla bugün bağlantıları kurularak özellikle siyasi gelişmelerin içerisinde yerleştirildi, konusunda O da eğlenceli oldu açıkçası. Böyle bir e, biraz... Ankara'nın e, ve Türkiye'nin bu ağır e, gündeminden e, farklı bir e, şeye hiç olmuş oldu. Davalıktı olması, Ege'de olması ayrıca e, Yunan, e, antik Yunan'ın tragedisi başlı başında zaten e, aydınlanma çağına, e, oradan Niceya'ya kadar uzanan bir e, esin kaynağı, perisi olan belgeler. Bunları devam edecek, edilecek. Yani başkaları da sürdürebilir bu bakanlar kurulumuzu. Yani şöyle G20'ye, BM'ye, dünyadaki son gelişimlere baktığımızda e, bizim böyle bir için içinde olmamız e, çok anlaşılır olduğu ortada. Böyle evet. bir şey oldu yani. Evet, e, biz de yani paraleldir azıcık sayılabilir. Daha önce de konuştuk biliyorsunuzdur. Bu Türkiye hikayelerini anlatıyor. Kitabı çıktı Candan Düğü. 117 galiba. programcımızın hikayelerini ya da şeylerimizin pardon dinleyicimiz ya da çağrımıza uyan insanların anlattıkları hayat hakiki hikayeleri çok başarılı bir toplantıyla da onu da iki hafta Onu önce. Onu bilmiyordum. Şey ha. yaptık. Can yayınlarından da aynı adla çıktı Çık. kitabı çok büyük bir empati şeyine oluşumuna da yol açtı. Ben yoktum şeyde toplantıda ama video ile katılma fırsatım oldu yani çok hoş şeyler oldu hatta. T24'te de birçok yerde de yazılar çıkıyor ama en hoşlarından birisi de T24'te çıkmıştı. Çok hikaye yazarlarından biri tarafından yani böyle işlerle de meşgul oluyoruz yani. Evet yani e, ama gözüme bir şey çarptı herhalde siz e, işlemişsinizdir. E, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hikmet Gerli fotoğrafı vardır özellikle ilk yıllarında çok kullanıldı. Evet. Onu soğutlar kullanmış biliyor musunuz? Evet. Yani bu. ve birkaç galiba gazetede yayınlanmış El Arabiya. El Arabiya mı? Evet. Ha şeyin Hikmet Yar'la eski Tunus şey değil mi? Raşit Ganushi. Ganushi evet. Gurbetli Hikmet arasındaki ilişkileri ortaya koyan ve o, o, o meşhur fotoğraf Suriye bakımında baş köşe oturmuş anladım kadarıyla. Bu da e, şeydi. Bir de onu gördünüz mü bilmiyorum. Yani dikkatimi çekti. E, bu Özgür Suriye ordusunun komutanı Suriye ajanı çıkmış. Hayır görmedik onu. Yani Türkiye'nin ittiği Özgür Suriye ordusu var ya. Evet. Fırat Kalkanı kapsamında donatlık. Don eğit donat gönder. Evet evet. Yani, onun komutanı Suriye ordusu saflarına katılan Suriye ajanıymış. Yani, haber <gülüyor> Haber bir gün gazetesinde Hı. gördüm. E, tamam. Dünkü bir gün. Bir günde. Ondan sonra e, işte bu Sultan Murat Tugay komutanlarından Ebu Hayr, Muhammed Hayr e, şey, Suriye Bakuvvetisi bir ajanı olduğu ve Türkiye tarafından desteklenen Tugay'ın ilk komutanlarından biri oldu. Ortaya çıkmış. Bu da dikkatimi Çeken oh. durumlardan biriydi. E katar mı katar? Evet. Mesela herhalde önemli. Evet. şeyde Artık ona vakit bulamıyor ama yani. biz zaten şey yapıyoruz. Bu arada ben de şeyi ekleyeyim. Bağdadi gene öldürülmüş. Öyle mi kocaman? Ee, evet bu yani bizim en azından 12. filan defa bu habere rastlamamız birçok kez gündeme geliyordu. T24'ün haberine göre Suriye Devlet Televizyonu İslamcı Terör Örgütü IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bavradi'nin Rakka'da bir hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etmiş. Bilinmiyor ama zaten Rusya'nın da generallerinin yaptığı açıklamalar Suriye'de savaş bilden bitti diyorlar böyle de evet. Suriyal haberler arasında nerede var koşuşturuyoruz işte çok konu var ama herhalde burada buna yetinelim bu hafta girişinde yani ayvalıktan böyle güzel haftasını geçirmiş olduk. Evet, çok... ee, keşke siz de olsaydınız böyle bu toplantılarda. Keşke... İkimizi de çok isterdim yani. Çünkü e, eğlenceli oldu. Bu eğlenceli şeye katılım olabilirdi. Bu ucu açık bir şey bir öneriydi. Herkesle paylaştık. Herkesle e, o kadar bulanmış ki yani e, hem tanıdığımız, tanımadığımız e, arkadaşlarımız, bu tanıdığımız, tanımadığımız düşünür filozoflara eklemelerde bulunduk çok keyifliydi. Yani çok güzel. Evet. Bu anlamda düzenleyici arkadaşlara da liste e, katkıları için teşekkür ediyorum. Buradan da edin. Bizim bunların Son olarak düzenleyicilerimizden de e, katkılar oldu bu bakanlar kuruluna. İnsan Hakları Bakanlığına Hanlı Arientonörisi var efendim. Öyle mi? Çok güzel. Bunları not edelim. Evet. Yani bu liste genişleyecek Tabii. yani. Bizden... çok ihtiyacımız var. Ee, yani Ben bir de Eduardo Galeano'yu. O, Bütün kültür karenli, sanat kültür sanat bakanı <gülüyor> olarak ya bunları şöyle biz bunları hepsini toplayacağız inşallah bu şekilde bir sıralayacağız koyacağız böyle genişleyecek yani bu şekilde de yani çoğu zaten tüm zamanlarda biz bu insanları bunların bilgeliklerini, kişiliklerini felsefelerini, katkılarını hatırlamış olmak bu dünyasındaki TL'lere karşı bir ilmek tavırdır. Zistopya'dan İtopya'ya yolculuğumuzda siz de katıldığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah. Dinleyicilerimizden belki Akın Yılmaz da İbni Arabi'yi katabilir bunun için. Uzun süredir onun felsefesiyle meşgul olup bizi de zaman zaman aydınlatıyor. Harika. alıyoruz. Evet. Peki çok teşekkür Peki. ederiz Ali Bey. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete a Dance. Bobby Freeman'dan dinlediğimiz hareketli bir dans parçasıydı. Bayağı eski tarihli bir şey. 1960'ların başlarından ama hala e, canlılığını koruyor bana. Sorarsanız Bobby Freeman soul şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör. San Francisco'da ve en ünlü parçası da 60'ların başı dedim ama 50'lerin sonuymuş 1958'den böyle daha sonra pek çok rock and rollcu tarafından da The Beach Boys, The Shannon, Betty Midler, John Lennon tarafından da seslendirilmişti de Mama's and Papa's and the Ramones gibi şey ve Ramones gibi işte böyle. Bobby Freeman'ın da doğum günüydü 1940'ta bugün doğmuştu kendisi Onda bir günaydın demiş olduk Evet demin Ali Bilge ile Ali Bey ile konuşurken sözünü ettiğimiz şeyi bir kez daha şöyle azıcık ayrıntı vererek tekrarlayayım Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ile Açık Radyo'nun ortak olarak düzenlediği Türkiye hikayelerini anlatıyor ya da hayat hakikiye hikayeleri adlı derleme çok katılımı yüksek ve empatisi de çok yüksek bir toplantıyla şey oldu kitaplarda sahiplerine dağıtıldı filan ama orada Pınar Doğu'nun da T24'te yazdığı 11 Haziran tarihli şeyde çok hoş bir iki cümle var yani 102 sıradan insan tırnak içinde kendi hayatından bir kesiti belki de en acıtan, belki en unutamadığı, belki hep hatırlamak istediği bir hatırayı kaleme almıştı diyor. Yaşanmışlığın hakikati kurmaca bir metne dönüşerek ölümsüzlüğünü ilan etti böylece. Kimi kendiyle hesaplaşmak için yazdı, kimi kendine bile söyleyemediğini itiraf etmek için. Bazısı yazarak iyileşti, bazısı iyileştiği için yazdı diyor. Hoş değil mi? Bir Birbirimize ne kadar benzediğimizin ve ne kadar biricik olduğumuzun ispatı gibi duruyor kitap raflarda diyor. Ve hiç kimsenin sıradan olmadığını vurguluyor demiş. Bir iç dökmeden, paylaşma ihtiyacından, zehrini akıtma isteğinden öte, yaşamın edebiyatla kesişme noktasında bir araya gelme beklentisi de vardı hikayelerin bilinç altında diyor. Ve bir yani nereye gidersek gidelim mazimizin gölgesinden kurtulamıyorsak madem birbirimizin acısına tutunsak, arınsak. Tam da bunu başarıyor bu derleme, Türkiye hikayelerini anlatıyor. Anlattıkça el ele tutuşuyor adeta diyor. Bizim de empatik kelimesiyle ifade etmeye çalıştığımız tam da buydu işte. Yani o kadar hoş ki yazdıklarımı eleştirel aklın eleğinden geçirmedim noktayı koydum ve geri dönüp okumadım bile öylece gönderdim diyor kabul edildiğini öğrendiğimde tuhaf bir mutluluk hissettim canımı yakan bir hadiseyi anlattığım için bir gün böyle göneneceğim aklıma gelmezdi yazmanın gücü bu olsa gerek dedim içimden yazmak edzaydı yazmak abı hayattı sanatçının ve sanatın böyle bir yüksek şeyi var işte yüceltici bir durumu. O zamanlar başlıklı hikayesi Pınar Doğu'nun ağır bir durumu anlatıyor. Ama bu sağlatma da sağlıyor işte. Yani şey de demiş kendisi de zaten hikayelerin her birinde içe işleyen bir sahihlik ve arı duru bir yansıma var her şeyi olduğu gibi anlatabilmenin büyülü gücünü hissettiriyor satır satır belki günlüklere bile yazılmayan en yakındakine bile anlatılamayan yaşanmışlıklar her biri demiş ve yani hiçbirini tanımıyordum ama orada onları asıl hikayelerini okuduğumda görmeye başladığımı fark ediyorum diyor diğer hikaye yazanlarını uzak akrabalarım artık her biri demiş böyle bir durum Evet şimdi tekrar günümüzün şeyine e, dönelim gündemine. Bir kere Fransa'da ilk sonuçlar Macron'un yüzünü güldürmüş. Daha ayrıntılı olarak yarın e, Ahmet İnsel ile görüşeceğiz bunu. Katılım düşük olmuş seçimden gelen sandık çıkış anketleri de Macron'un partisinin oyların yüzde otuzunu aldığını gösteriyormuş. Ne bir efendim? Milletvekili, Meclis'in yeni üyeleri. Çünkü cumhurbaşkanlığı ayrı, hı hı. bir şey ayrı seçim yapılıyor ve Fransa'da tamamen altüst oldu şey. Bütün Meclis'te büyük çoğunluk sağlama yolunda Emmanuel Macron'un partisi ama söz verdiği reformları gerçekleştirebilmesi için daha önce de İnsella konuştuğumuz gibi Meclis'te çoğunluğa sahip olması gerekiyor. Macron'un amarch, yürüş yürüyelim arkadaşlar diye de çevirebiliriz. Hareketinin mecliste rahat bir çoğunluğa sahip olacağını gösteriyor anketler. Bakalım ne oluyor? Bu arada Sosyalist Parti galiba silinip gidiyor. Bitmiş oluyor. Onu da konuşma imkanı bulabiliriz herhalde. E, tutuklamalar ve şiddet olayları da devam ediyor. E, Bingöl'de bir çatışma haberi var. Uzman Çavuş'un şehit olduğu adı verilmemiş Bingöl'de güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğu haberi var öldü, Bir başka iki de yaralı olduğu belirtiliyordu. Bir başka haber kaynağına göre de iki ölüden bahsediliyor bu çatışmalarda. Bir kontrol ederiz belki sonra. Ama 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçı'nın da PKK saldırısında hayatını kaybetmesi son mesajlaşmasından bahsediliyor. Ölüm bu. Geleceği varsa yapacak bir şey yok demiş. ve Daha önce de şeyden bahsediliyor. Her maaş aldığında atölyeye mutlaka bir enstrüman bir müzik aleti aldığı şeklinde müziği sevdirdiğine dair de çok Yürek yakıcı bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi Şenay öğretmeni gözyaşlarıyla uğurlayan Müzik öğretmeni Emrah Yıldırım Şoke olduk Hak eden en son kişiydi En gençlerimizdendi Cümlelerin bittiği an demiş Böyle bir şeyi Kozluk'ta ilk kez gördük Olay da şöyle oluyor Batman'ın Kozluk ilçesinde bağlı Bekirhan Beldesi'nde jandarma karakoluna PKK'lılar tarafından bir intihar saldırısı Düzenleniyor anladığım kadarıyla Tam detayı verilmiyor bu saldırının. Patlamada yaralananlar ambulanslarla ildeki hastaneleri kaldırılıyor. Kozluk ilçesinde ise Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanının yeğeni avukat Muhammed Işın'ın içinde bulunduğu otomobile düzenlenen bir sal silahlı saldırı var. Olay yerinden geçen başka bir araçtaki buluna araçta bulunan biraz önce bahsettiğiniz öğretmen Cenay Aybüke Yalçın da hayatını kaybediyor. Bir öğretmen de hafif yaralanıyor. Evet. İntihar saldırıları Aynen Şiddin yaptığı gibi Irak'ta, Suriye'de olduğu gibi. Evet, kaygı verici. Lafı bile az. Bu arada bir de e, ölüm haberi verelim. Doğan Heper, Milliyet gazetesinin duayen gazetecilerinden Doğan Heper, ta Abdi İpekçi zamandan beri Milliyet gazetesinde çok çok sayıda haber imza atmış hatta 50 yıllık e, meslek hayatını da Milliyet'te tamamı Milliyet'te geçen kaleme alan bir kitapta yazmıştı bugün ilk tören milliyetin önünde gerçekleşecek sonra Levent Camii'nde de öğle namazını mütakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından zincirlik Kuyu mezarlığında uğurlanacak ona da bir günaydın diyelim çok kıdemli bir gazeteciydi bir başka seçim ise Porto Rico'daydı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı... E, ...özerk bir cumhuriyet Porto Rico. Cumhuriyet mi bilmiyorum. Bakmam lazım. Karayip Adası ama aynı zamanda onu söyleyebilirim. ama Amerika bağımlılığı var. Evet. Amerika'ya bağımlı. Artık bu bağımlılık bitsin demişler ve doğrudan eyalet olalım biz... Kararını vermek istedikleri için e, sandığa gitmişler. Katılma oranı %23'te kalmış. Biraz düşük galiba. E, Porto Rico 51. Amerika Birleşik Devletleri eyaleti statüsü tanınmasını isteyenlerin oranı %97.2 olmuş. Evet bağımsızlık isteyenleri çünkü 34 yıl gibi kesintisiz hapiste tuttukları için biraz zor oluyor istemek. Bağımsızlık istemek Amerika Birleşik Devletleri'nde. <gülüyor> Vali halkın iradesini milli iradeyi gerçekleştirmek için çaba göstereceğini açıklamış. Evet. <gülüyor> e, bu arada Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'ın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talebi var. İzmir'de 6 Haziran Salı günü 22 diğer avukatla birlikte Fetullah Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu şubesiyle gözaltına alınmıştı avukat. Uluslararası Af Örgütü bu adaletle alay etmek anlamına gelir demişler. Türkiye yetkililerinin uyguladığı baskının yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor demişler. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri yani asıl yöneticisi Salil Şehti de ilkeli ve tutkulu bir insan hakları savunucusudur. Bugün aleyhinde yöneltilmiş olan suçlar tamamen asılsızdır. Bu suçlar Türkiye hükümetinin kendisine düşman ve muhalif olarak algıladığı kişilerin peşinde sürdürdüğü çılgınca kovalamacanın ne kadar keyfi ve büyük çapta olduğunu ortaya koyuyor. Derhal serbest bırakılmalıdır. Kılıç ve hakkındaki suçlar düşürülmelidir demiş. Hem Birleşmiş Milletler'den, hem Avrupa Birliği'nden, hem Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Senatosu'ndan yani hem de çeşitli uluslararası kuruluşlarından yani Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch insan hakları izleme örgütü gibi örgütlerden de çok ciddi dünya dört bir tarafından Türkiye'ye demokrasinin sonunu getirdiği dolayısıyla eleştiriler geliyor. da merkez sahanın önemli isimlerinden 60 yıldır siyasetin içinde olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cinderuk'ta çok partili hayat bitmiştir diyor. Tam kanunsuzluk yaşandığını söylemiş Türkiye'de 150'den fazla gazeteci tutuklu. Hepimizin bir özür borcu var onlara. Biz demokrasiyi koruyamadık demiş. Bu da Kemal Göktaş'ın haberi. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Hanıç'ın damadı olan ve Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem Yeter'de bir başka damat. E, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ama bu sefer hız biraz daha ışık hızını andıran bir nitelikteymiş. Bekletilmemiş hiç ceza evet. Yalnız medyanın gündemi de damatlardı. Artı gerçekte bu konuda iyi bir araştırma yazısı yer aldı. Yani farklı gazetelerden 10 yazar damat adaletini tırnak içinde ya da adaletsizliğini köşesine taşımış durumda. Ee, mesela Selahattin Çakırgil açıkça Tayyip Bey hoşnutsuzluk derinleşiyor diye yazmış. Star gazetesinden yanılmıyorsam. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan adalet mülkün damadıdır diyeceğiz. Onu demeyeceğiz de ne diyeceğiz demiş. Star gazetesinden Ahmet Taş getiren adamını bulan ya da adamı olanın bir şekilde kurtulduğu algısına yol açıyor demiş. On binlerce insan tutuklu yüz bin aşkın insan da ya kamuda ihraç edilmiş ya da açığa alınmış durumda. Oysa içerideki insanların bir kısmının henüz iddianamesi bile yok demiş. Gerçekten de 225 gündür özgürlüklerinden yoksun Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarları bir yanda Ahmet Şık 164 gündür tutuklu ki bu arada Ahim, Abip İnsan Hakları Mahkemesi Ahmet Şık'ın davasını öne almış, evet. öncelik vermiş, önemli bir haber bu. Onu da verelim. Sonra Selahattin gibi söyledim. Yargıda işler iyi gitmiyor Tayyip Bey diye başlayan bir yazısı var. ihraç edilen ya da açığa alınanların neyle suçlandıklarını net değil diyen Ersoy Dede damat tahliyesi kime yaradı diye sormuş. Yani Kadri Gürsel, Musa Kart, Oğuz Güven gibi isimleri tutuklu yargılanan adalet sistemiyle sonuna kadar paralel damadın tahliyesini karşılaştırmak durumunda kaldık. Hiç yok yere. Kime yaradı bu netice dersiniz diye bir soru soruyor. Resul Tosun damat adaleti söylemi diye yazmış ve bu 1900, 2019'daki yerel seçimlerle cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini hatırlatıp baştan söyleyeyim diyor. Hedefinde AK Parti ve dolayısıyla Erdoğan var diyor. Tepe tepe kullanıyorlar ve kullanacaklar demiş bu durumu. Büyük bir adaletsizliğe işaret eden çok sayıda gazeteci var yakın şeylerden. E ayrıca hükümete yakın olmayanlardan da mesela evrensel yazarı İhsan Çaralan damatların tahliyesi vahim mi çok daha vahim mi diye sormuş. Yani onlarca HDP'li belediye başkanı yüzlerce HDP'li yerel siyasetçinin sabit ikametgahı yok mu? Çünkü damadın sabit ikametgahı olduğu için gerekçesiyle şey yapılmış. Bülent Arınç diyor ki 17-25 Aralık yargı darbesinden sonra Ekrem Yeter FETÖ, FETÖ ile ülkesini seven tüm insanlar gibi irtibatını kesmiş hiçbir faaliyetine de katılmamıştır. Bunu İyi. da sosyal medya hesaplarından deklare etmiştir diye bir açıklama yapmış zaten. Evet ama Daim. şeyde İhsan Çaralan soruyor e, onun sabit ikametgahı var da Kadri Gürsel'in, Ahmet Şık'ın, öteki Cumhuriyet yazarlarının ve yöneticilerin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın onların ve diğer yüzlerce yerel siyasetçinin için sabit ikametgahı yok mu onlar göçmen mi diye soruyorlar. Cumhuriyet yazarı Aydın Engin de damatlar hapse mi girmeli diye sormuş ve kanımca damatlar hakkında verilen tutuksuz yargılama kararları hem Türk Ceza Kanunu'na hem hukuka hem adalete uygun dedikten sonra ama her iki kararında vicdan kanattığını vurgulamış ve Cumhuriyet'in 13 yazar ve yöneticisinin neden tutuklu olduğunu sorup Nazlı Ilıca, Ahmet Altan'ı, Mehmet Altan'ı, Murat Aksoy, Şahin Alpay'ı sayıyor ve A, hepsini ve hepsini burada sıralayamam. Soruyorum, bu meslektaşlarım neden tutuklandılar? Kadir Topbaş'ın ya da Bülent Arınç'ın damadı olmadıkları için mi? Diye soruyor. Yeni Çağ'dan iki yazar Aslan Tekin Orhan Uğuroğlu damatlar konusunu köşesine taşımışlar. Ve damatlar ölçü olsun bari diyorlar onlar da. Tutukların durumu gözden geçirilsin, FETÖ'ye koz verilmesin. Topbaş ve Arınç neden sorgulanmadı diye soruyor Ye Yeni Çağ'dan Orhan Uğuroğlu. Sözcü Gazetesi'nden Ramih Turan da damatlar serbest gazeteciler içeride demiş. Ee, ve bir AKP yöneticisinin ilginç aslında... E Bülent Arınç'ın damadının jet hızı deniyor ya tahliyesini değerlendiren bir AKP yöneticisi bu ilginç Sözcü, Puh, ismini, ismini vermek istemeyen mi? ismini vermemiş Sözcü gazetesi partimizde üst düzey görevler yapmış isimlerin yakınlarının hızla tahliye edilmeleri FETÖ soruşturmalarına olan güveni sarsıyor biz Topbaş'ın damadı kavurmacı olayını savunamıyor boynumuzu büküyorduk şimdi buna Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter eklendi diye konuşmuş bir AKP'li bakan. Özgürlük böyle bir şey işte isim bile verdirtmiyor. Evet. Ee, Adalet Bakanı, Adalet demişken Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. Ee, şu anda Fethullahçı terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltında 790 kişi bulunuyor demiş. Hakkında yakalama kararı bulunan 7605 kişi var. Bu kapsamda tutuklu sayısı 50402 ymiş haklarında adli kontrol kararı verilmiş olan sayısı 47.136'ymış ee, tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş 7.969 kişi varmış azınlık olarak nitelendirilebilir galiba bu rakam ee, korkunç yani akıl almaz rakamlar sonra, haf akıl hafsalı almaz rakamlar bunlar 50.402 kişi içerisinde 7.969 kişi e, serbest bırakılmış daha doğrusu adli kontrol e, şartıyla tahliye edilmiş Tutuksuz yargılanan pek çok kişi var demiş bu açıklamalar. Çünkü muhalefet partileri de kendisine sordu. Ne, ne oluyor diye. Ve sabredin demiş. Bu rakamları şunun için veriyorum. Yargılama sırasında tutuksuz yargılanmak ya da adli kontrolle serbest bırakılarak yargılanmak ya da tutukluyken adli kontrolle serbest bırakılarak yargılanmanın devam etmesi tahliye edilen tahliye edilen kişilerin beraat ettiği anlamına gelmez. Bunlarla ilgili kararlar mahkemeler tarafından verilecektir demiş. Sabredin. Evet, o nedenle yargılama süreçlerinin sonuçlarının sabırla beklenmesinde faydaları olduğunu özellikle ifade etmek isterim demiş. Ya bu da biraz hakikaten hafife olmak gibi geldi bana. Sabır. Evet yani sabırla beklemek ama yani Birleşmiş Milletler bütün insan hakları kuruluşlarıyla ayrı ayrı Türkiye'deki durumun tahmin edilmez boyutlara yol açtığını söylüyor. Avrupa Birliği'nin çeşitli organları Aynı şekilde dünyanın en büyük iki uluslararası örgütünden bahsediyoruz. Ee, onun dışında işte Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Fransa'dan, Almanya'dan çok önemli, ee, Avrupa'nın en önemli ülkelerinden gelenler. Bir de bilinen dünyanın bütün uluslararası sivil toplum kuruluşları da hepsi Türkiye'deki demokrasinin, Ağır bir darbe altında olduğunu söylüyor. Hepsi yanılıyor olamaz. Şimdi bu şey de ilginç. Yeni Şafak önemli yazarlarından Yusuf Kaplan ee, Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti halkı okuyamıyor iktidar insanların gözünü kör etti. Ne? Demiş. Evet dört yıl önce bugünlerde Türkiye'nin gündemine oturan Gezi parka eylemlerini ikiye ayırmış birinci Gezi sonuna kadar desteklenmesi gereken bir şeydi bütün iktidar biçimlerine karşı çıkan anarşistler vardı doğaya saldırıya iktidar biçimlerine karşı çıkılması başlı başına çok önemli bir olaydı diyor ee, ikinci kezde ne olmuş ikinci gezde ne olmuş devleti bölmeye bölmeye mi çalışmışlar Herhangi bir polise silahlı saldırıda öldürmeye mi çalışmışlar? Güvenlik güçlerine herhangi bir saldırı mı gerçekleştirmişler? gezi gezide. Ne olmuş? E, saptı kullanıldı. Kim Ödemi kullanmış? Getiriyor işte. Kullanıldıktan sonra ne olmuş? Bunların cevapları verilebiliyor mu? Net bir şekilde. Hep böyle ikiye ayırma. İyi başlangıcı iyiydi ondan sonrası kötüydü. Kötü kısmı ne? Ben onu anlamaya çalışıyorum şu anda. Kötü kısmında ne olmuş? Yapılan şey ne? Fiil ne? Bilmiyorum. Bakmak lazım. Darbe yapmaya çalışıp parlamentoyu mu bombalamışlar başka bir şey mi yapmışlar yani? Kötü olan kısım ne? Yani bu da gezinen, gezinin başlangıcından itibaren uygulanan bir taktik sürekli ikiye böl parçalı ikiye böl parçalı ikinci kısımda ne olmuş? Kimse bir şey söylemiyor ama. somut olarak değil sürekli komple teorileri yani Cumhuriyet dönüşüyor. tarihinin en güzel sloganını atmışlardı de diyor Mustafa Keser'in askerleriyiz diye süper zekice bir slogan sonra ikinci geziye katılanlar ezberleri yaşayan insanlardı demiş. Yani şunu söylüyor. Abdülhamide baş kaldıran insanların sloganlarıyla ikinci gezide baş kaldıran insanların sloganı aynıydı. 100 sene önce hürriyet diyorlardı, şimdi özgürlük diyorlar. demiş. Hı. Popüler kültürün taarruzu diye nitelendirmiş. Fakat ilginç olan şey şu protesto gösterisini galiba bir sahne sanatları olarak nitelendiriyor bu insanlar da. Ama Yusuf Kaplan'ın eleştirisi de ayrıntılı bir eleştirisi var iktidarın şu andaki durumuna ve diyor ki Türkiye basit Kemalist ya da İslamcı ideolojik yaklaşımlar üzerinden değil hakikati eksen alacak bir tavır lazım diyor. Yani eğitim çökmüş. Medya yerlerde sürünüyor. Gençlik nereye gidiyor belli değil demiş ve eleştirilmesi gereken yerde eleştiririm. bir tek Cumhurbaşkanının uçağına bir tek şey bile katılmadım Gör ilginç bir şekilde Nagihan Alçı da ayrılma yazısında veda yazısında Milliyet gazetesinde Haber Türkiye geçmiş bu arada Evet ve şey demiş son, 4, son 15 senede Türkiye'de olanlara bir siyasal ihtilal gözüyle bakarsak ki doğru tanım bence budur. Yaşadığımız son 4 yıl bu ihtilalin en fırtınalı ve en uzun 4 yılıydı. Ben bu ihtilali destekleyen yazarlardan biriyim ama artık bence ihtilalin fırtınalı döneminin durulması gerekiyor. Türkiye daha fazla fırtınalı havayı kaldırmaz demiş ve nerede ihtilal gemisinin durgun sulara doğru rotasını kırıp istikrar içinde ilerlemesi Me mecburiyet diyor. E, hukuk ve adalet meselesiyle ilgili yazılarımda aslında hep buna işaret ettim. Türkiye gerçek bir hukuk devleti haline gelmeli. Aksi halde bu haklı demokratik ihtilal ayakta kalamaz diyor. Hı. Önemli uyarılar. Büyüme rakamları açıklanmış. Üç buçuk büyümüşüz. Türkiye ekonomisi 2016'da 2.9 büyürken yılın son çeyreğinde yüzde üç buçuk büyümüş. Ekonomistler yılın ilk çeyreğindeki büyümenin de üç buçuk civarında gerçekleşmesini bekliyormuş aynı zamanda. Geçen hafta da konuştuğumuz şeylerden biri oydu. Evet, son olarak da şeye değinerek bitirelim Türkiye'nin belki de önündeki en kanatıcı yaralayıcı şey açlık grevini sürdürmekte olan iki biri eğitimci bir öğretmen iki genç insanın eylemlerinin 94. günü geçtikten sonra yazar. Emrah Serbes, e, KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen'le öğretmen Semih Özakçın işlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevi konusunda yazdığı Bir Gün Gazetesi'nde 11 Haziran nüshasında şunu yazıyor: Açlık grevi bir çığlıktır. Toplumun büyük suskunluğuna sesleniştir. Açlık grevi ve ölüm orucu görülmeyenin görülmesini sağlamak için tartışılmayanın tartışılabilir hale gelmesi için yapılır diye yazmış ve eğer sordukları soruya cevap veremezsek bunun vebalini hiçbir zaman üstümüzden atamayacağız ve en mühimi de şu bu soruyu erk sahiplerine değil bizzat sana soruyorlar dostum ben buradayım sevgili halkım sen neredesin acaba diyor Oğuz Atay'dan hikayecilerinde adlı hikayesinden şey yaparak yani burada politik bir yazı yazdığımızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Başlarım politikasına da şimdi. Politik doğruculuk teranelerine de sağcı olursunuz, solcu olursunuz o da önemli değil. Mesele bu aşamaya geldikten sonra sahiden hiç umurumda değil. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum ben burada diyor. Bu iki insan haklı olduklarına inandıkları mücadeleleri için ellerinde kalan son cevheri yani yaşam haklarını ortaya koydularsa burada bir durmak soluk almak ve düşünmek gerekmez mi diyor İşte bu yüzden bu direnişin muhatabı sadece devlet değildir bütün kamuoyudur demiş ve böyle bitiriyor işte yani Nuriye Gülmen ve Özakça bugün bize buna benzer bir soru soruyorlar eğer sordukları soruya cevap veremezsek bunun vebalini hiçbir zaman üstümüzden atamayacağız ben buradayım sevgili halkım sen neredesin acaba diye soruyorlar diyor durum böyle işte zeytin kanunu filanla ilgili haberlerimiz vardı çevre ama vaktimiz kalmadı ee, onlara yarın değinmeye çalışırız şimdi e, bitirmenin zamanıdır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 çık